Elhamdülillahi lezihedana, lehada ve ma'kunna, linehteniyela ve la nedanallah. Ve ma tevfîn qiyyüatı sâmi illa billahe, lekad jâetirresulü rabbina bilhabd, sallu ala rasuluna muhammed, Allah'ım sallallahu ala tabi min muhammed, Allah'ım sallallahu ala muhammed, Allah'ım أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بك من المزات الشياطين وأعوذ بك ربما يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد حبيب المحبوب شعف العلل ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه السلام Haddeme abi Hakkınızı helal edin. Erken geldim yani buraya ben tabi 7'den evvel geldim hatta 7'de geldim de. Misafirler çok oldu. Mustafa Destici başkan geldi. Ondan sonra sahabun efendinin oğlu geldi. Sonra Beyrut'tan Barudi yayınevi geldi. Sair çok onlarla bile ayak üstü bile görüşemedim. Onun için bunda da size de bir hayır var inşallah. Beklendiğinizden ecir alırsınız inşallah. Hocaefendi dergide yazmıştık size. Ali, Ali Efendi. Ali Yıldırım, Ali Yıldırım Hoca efendi Bak 106 yaşında. Mübarek. Benden sağlam maşallah. Gözü benden iyi görüyor. Kulağı benden iyi duyuyor. Her şey benden iyi. Keşke size biraz. Benden evvel de hudu anlayamadık. Düşünemedik. Allah Teala bize onu bereket olarak yolladı. Elberaketüme birikum Bereket büyüklerinizle beraber. Onun ne hatıraları var, ne şeyleri var. İnşallah televizyonda şey yapsın. Televizyonda bir program ayarlayın. Yayında hocamız konuk al, misafir etsinler. Onu. Sorsunlar, cevap alsınlar. Millet istifade etsin. Yani inşallah. Allah ona sıhhatle de devam versin. Amin. Ama bir an evvel yapalım. Bereket bulalım yani. İnsanlar faydalansın. Ehli sünnet üzere Allah'ın dostları bak nasıl yaşıyorlar maşallah. İstikametten ayrılmadan, kaymadan, caymadan bize ben beş senede, on senede Acaba öyle mi, böyle mi bir karışıyor bizim millet Bak gör işte Yüz seneyi devirmiş ehli sünnet üzere nasıl istikamet ediyor Allah'ın dostları Benim dostlarım kocaldıkça koç olur Benim dostlarım Kocaldıkça Koç olur Yani yaşlandıkça Heybetleri artıyor, maneviyatları artıyor istikametler artıyor benim düşmanlarım, kocaldıkça hiç olur. Allah'ın düşmanları yaşlanır, yaşlandıkça da sıfır olur. Bu sefer yaşlanınca dünyadan da kimsenin işi kalmaz ona. Ahiret zaten yok, hiç olur. Ama bak böyle mübarek insanlar, Allah'ın nazardan muhafaza etsin. Amin. dedim ondan. O saat dedim ya mübarek. Seni bekletmeyelim, rahatsız etmeyelim, yok ben üçte kalkarım daha uyumam diyor. Ya. Siz de 3'te yatıyorsunuz. 10'a kadar mı, 15'e kadar mı yatıyorsunuz mu? Bara kadar. <gülüyor> bak Allah dostlarına bak, istikamete bakın, azimete hiç vaaz etmese ne olur? Ha şurada duruşu yeter değil mi? Hiç vaaz etmese haliyle vaaz ediyor. İnsan ağzıyla ne demez o vaazı? Haliyle ettiği vaazı. Kaliyle edemez. Allah Teala bizi de bu dostlarına bağışlasın. Zaten 90 yaşından sonra Günahsız oluyor. E geri kalan Hayrukum, sizin en hayırlınız kimdir? Ha burada şimdi bu kadar insan var. En hayırlığınız kimdir? <gülüyor> ömrü uzun, ameli güzel olan. E ömrü uzun çok var. Ama bir kere namaz yok. Her sabah diyor bir tane kokana sabahın yedisinde ben denizdeyim bodrumda diyor. Maşallah mı dememin bekliyorsun? Sabah yedisi de denizde ne işin var? Deli sen? Seccade de işin olacak. Sabah yedisi de işrak. Güneş erken doğduysa işrağı bekleyeceksin. E zaten şimdilik 7'de falan sabah namazı. E sen ne işin var? Her sabah yedide ben denizdeyim. Hatta hava karanlıkken giriyoruz. Millet de ona imreniyor. Vay falan. Neyine imreneceksin? Namaz yok, abdest yok anlasana. de denizde olanla namaz var mı? E şimdi gel buraya imrenme şimdi ya. En hayırlınız, ömrü uzun olan, ameli güzel olan, ömrü uzunluğu muteber değil, amel güzelliği muteber. Ama ömür uzun olursa, üstüne üstüne üstüne kat kat kat kat, kurban olduğum Allah'ım, bizi de bu yaşla müşerref eylesin. Amin. Mübarek Cuma Gezi Hürmeti'ne, aklımız başımızda, elden ayaktan düşmeden, İslam'a hizmet etmek suretiyle nasip eylesin. Amin. Amin. Kayacaksak, çayacaksak, yanlış işler yapacaksak, Allah iman selametiyle daha önce fitneden önce kabz Amin <gülüyor> Amin. Allahümme Allah. Çünkü emin değiliz yani. Görüyorsunuz nice hocalardan sapıtanlar var. Tarikata girmiş kaç sene sonra bırakanlar var. E, mürşidinin aleyhine konuşanlar var. E, El-i sünnetten çıkıp Vehhabi olanlar var. Mezhepsiz olanlar var. Neler görüyoruz? E, bunları da görünce Ey Allah Ve izâ râte fitneten kulların hakkında bir fitne murad edersen Allah muhafaza bir şirke düşmek bir dünya musibeti ahiret musibeti itikat belası fak bizni ileki o fitneye beni uğratmadan selametle kabza ile ya Rabbi Ay. amin denecek duadır hele ki bu sabah mümin kalkıp akşama kafir dönecek akşama mümin yatan sabaha kafir kalkacak buyurulan zamandayız buyurulan zamandayız tekunü <gülüyor> fitenun yakında fitneler kopacak karanlık gece parçaları gibi her tarafı saracak onun için elfazı küfür dersleri önem arz ediyor dün televizyonda bizim şey verildi herhalde soru cevap verildi şimdi nasıl oldu bir fayda var mıydı he inşallah onu devam edeceğim de e, oradan işte bir elfazı küfür itikad dersleri yapmak gerekiyor e, bu çünkü ders gibi yapacağız. E, adam sabaha mümin kalkıp akşama kafir niye çıksın? E, bir laf söylüyor işte. Elvazı küfür. Hadis şerif sahiptir var. Benimse imümine mi uzmuşum kafir falan? Akşam mümin sabah kafir diyor. E şimdi hal böyle olunca burada anlıyoruz ki insanın ayağının kayması kalçasını kırar. Ama dilinin kayması, dilinin kayması imansız eder. Ebedi cehenneme kaydır adamı. Bir daha da çıkamaz. Tecdidi iman etmezse, telafi etmezse falan. Ne lüzum var kafir olup da sonradan geri dönüp, mürtet olup da sonradan yeniden İslam'a dönüp. tamam o da bir kâr. Mürtet ölmektense. Ama ne lüzum var mürtet olup da dinden çıkıp da nikah mikah gidip de ondan sonra geri gel. Bu çok tehlikeli bir şey. Onun için mutlaka dinimizi öğrenmemiz lazım. Mutlaka ne konuşacağımızı bilmemiz lazım. Efendim, bu yolda sebat etmek için ne gerekliyse on onlara tevessül etmemiz, sarılmamız lazım ki ahir zamanın fitnelerinden uzak duralım. Bak neler gördü bu mübarek bu yaşa kadar? Neler gördü? Osmanlıyı gördü. Osmanlının çöküşünü gördü. Sonra bu yeni gelen düzeni gördü. Ondan sonra oradaki zulümleri gördü değil mi? Neler gördü şimdi bu? Tarih. E şimdi böyle insan bulunmaz. Çünkü hafızası kalmıyor yaşlanınca. Hafızası kalmayınca gidersin yanına hürmet edersin. Ama bir ilim alamazsın. Herkese de hafız olmaz. Onun için Allah Teala gözlerimizle, kulaklarımızla, hafızamızla ve kuvvetlerimizle e, bizi yaşattığı sürece metalandırsın. Amin. Amin, amin. amin Hocamıza da hayırlı uzun ömür daha nasip eyleyip amin. istifade nasip eylesin. Amin. İnşallah bu işe el açsınlar arkadaşlar. Hocam de mutlaka gitsinler olmasın, yani çekim yapsınlar. Hocam ben vaazlarını versinler. Eğer ki müsait ise sorarız ona da inşallah. Demek ki hali takati yerinde. Şimdi Rabi'ülevvel ayına girdik. Bundan dolayı çok sevinçliyiz. Bayramımıza kavuştuk elhamdülillah. elhamdülillah. Mevlid ayına nail olduk. Ben size salivat ı Şerife ile ilgili bazı hadis-i şerifler rivayet edeyim mi? Bugün öyle yapalım. Şimdi Mevlid ayında biliyorsunuz efendimiz hakkında hep konuşurdum. Sallallahu aleyhi ve sellem ee, önümüzdeki çarşamba da Sinan Erdem'de buluşulacak inşallah. Orada da mevlit okunacak inşallah. Türkçe mevlit okunacak. Ben de Arapça mevlit okurum belki. Ondan sonra bak bir neneye gözüktü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Telefon ettiler, haber ettiler. İbrahim soydan erdeme. O yalan söyleyecek adam değil. Bir nene telefon etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Ben de orada olacağım buyurdu. Çünkü zaten rivayetleri ben sana yapmamalı yüzüm yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mevlitinin okunduğu yerde hazır olacağına dair birçok rivayet var. Evet. Bak buradan oku okuyalım bakalım. Suyut'i. Duymuşsun Suyut'i. Evet. Celalüttin Suyut'i. Efendim, 10. asrın 910 da falan vefatı. Yani 100'ün başında müceddid odur. 10. yüzyılın. Hadiste, fıkıhta her şeyde müceddid olur. Çok büyük bir zat. Ne buyurur? Mamin beytin, ev mescidin, ev mehalletin. Ev olsun, mescid olsun, mahalle olsun. E neredem cami değil. E sana da cami şartı koymadı ki. Ev olsun, mescid olsun, mahalle olsun. Mahalle ne demek? Sokağın ortası bile olur. Kur'efi fi mevlidün nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendisi'nin mevlidi orada okunsa yani onun doğumuna sevinmek dindir, imandır. Ul bi fadlillahi ve bi rahmeti fe bi zâlike Habibim söyle ki ayet bu. Allah'ın lütfuyla ve rahmetiyle ancak onunla sevinsinler. Para kazanca sevinmesinler. Güzel karı alınca sevinmesinler. Efendim şımarmasınlar. Çok büyük imkanlar açıldı. Milletvekili oldu, bakan oldu, dekan oldu. Sevinmesinler. Ancak benim lütfumla ve rahmetimle. Rahmet ne? Ve me arselnâke illâ. Rahmetellil alemin. Benim rahmetim kullarıma nedir? Habibimi gönderdim alemlere rahmet olarak. O zaman ancak onunla sevinsinler. Yani ona yakın olmakla sevinsinler. Onun rızasını kazanmakla sevinsinler. Onu ziyaret etmekle sevinsinler. Onun sünnetini ihya etmekle sevinsinler. Onun yolunu yaşatmakla sevinsinler. Ona saldıranları defetmekle sevinsinler. Hizmet budur. Bakın takdim taksiz için. Ancak ve sadece ve yalnız sevinecekleri bir şey var dünyada. Benim rahmetime ne kadar nail olurlarsa o kadar sevinsinler yığdıkları paralardan çok daha hayırlıdır. Kıyas edilir mi? Türkiye'nin en büyük zengin dünyanın en büyük zengin. İki gündür cinayet var İstanbul'da. iki tane cinayet var. İki gündür. Değil mi? Geliyor onu tarıyor. Hadi bakalım. Türkiye'nin en büyük zengini vuruldu. Ne oldu şimdi gitti. İmanla öldüyse Allah rahmet etse. İmansız öldüyse rahmet etmeye hakkımız yok. istemeye de hakkımız yok. Bilmiyoruz kim imanlı kim imansız. Amma velakin bak ben şöyle meşhurum. Kurtarıyorum seni. Gittin ahirete. Param çok. Kurtarıyorum seni. Bilmem kaç yüz bin euroluk araba. Kurtarıyorum seni. Onlarla sevinmesinler diyor sana işte. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bakacak yüzün var mı? Sünnetini yaşadın mı? Yolunu yaşattın mı? Düşmanlarına karşı cevaplar verdin mi? Ne hizmet ettin bu İslam'a? Onun için biz Mevlid ayına kavuşmakla bayram ediyoruz. Karahlanıyoruz. Çünkü bu bizden inşallah salavat-ı şerife okumamızı artıracak. Yeni dergiyi bugün daha verebildim yani baskıya. Çünkü öbür kitabı hazırladım. Canım çıktı günlerdir. Kitap bitti. Kaç yüz sayfa? Onu verdim. ondan sonra e, salavat-ı de dergiye de dolu yazdım. 20 sayfa salavat hakkında yazdım. Dolu salavat-ı şerife yazdım. Öyle bir salavat yazdım. Okuyamasa baksa ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Şakkaf hazretlerine tazminat verdi. Söz. Kimcikle diyor bunu? i̇bn Abidin. Fetva i̇bn Abidin'e soruyorsun. Fıkıha geldi mi i̇bn Abidin'e soruyorsun. Fazilete geldi mi de ona soracaksın. Koca i̇bn Abidin. Ee, El-Ukudü. El-Ukudü'l-Lal'i midir? Filisna'dil-Avali. Sebeti yani. i̇bn Abidin diyor ki İmam Şakkaf Hazretlerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zuhur etti ve söz verdi. Bu salavatı sen çok güzel tehlif ettin. Ben bundan dolayı sana mükafat vermek istiyorum. Sana bir mükafat olsun ki, bu salavatı bir kere dahi okusa veya bir kere baksa, bakanın da, bakan hakkında da ben ne söz veriyorum? E, şefaati kübra, en büyük şefaati tazminat veriyorum. Söz, garanti. Baksa bile şefaat söz veriyor. Bizim milletin çoğu da doğru dürüst okuyamıyor harfleri. Bir, bir sayfa var. Arkadaşa dedim ki, tam sayfa yap, bizim millet yarım sayfa olsa o tarafa bakmaz, bu tarafa bakar. <gülüyor> yani salavatı da tam görmez, yine iş garantiye girmez. Ben dedim, arkadaş, koca i̇bn Abidin gibi alim bunu zikrediyor. İmam-ı Serkafa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zuhur etti. Ona buyurdu ki sana mükafat olsun. telif ettiğin salavata mükafat olsun. Buna, bunu okuyan da, efendim, mağfiret olsun. ha yok, dikkat et, iki şey söz veriyorum dedi. Bu okuyan bir bakan da olsa aynıdır. Bir husn-u katime imanla öleceğine kesin tazminat veriyorum. Bir de şefaati kübra e imanla öldünse günahkar olsan da şefaat yetişirse ne olur? Bence sen direkt gidersin. Ben, şimdi imanla ölmezsen şefaat para eder mi? Ma'min şefii'in illa min ba'dizni. Benden izinsiz kim şefaat edecek? E, i̇zinde kime? imanlı ölene. Bak ne acayip. Şimdi daha kafama dank etti burada size anlatırken. Bir hüsnü katime diyor. Sonu güzel olacak, imanlı ölecek. İki şefaati kübra. En büyük şefaat. Bu adam günahkar da olsa kurtardı mı? Çünkü imanlı öleceğine söz veriyor. Bir de şefaat. Anladın mı şimdi? E, bunları yazdım yani. Bayağı yazdım da inşallah o birkaç güne çıkar inşallah. Evet, salavat-ı şerifeyle çok meşgul olmaya çalıştım. E, neden ki? Sallallahu aleyhi ve selleme yüzümüz olsun Affımıza vesile olsun Bize teveccüh buyursun Elimizden tutsun Amin. Himmet buyursun Amin. Ona arzu oluyor bunbarek Arkadaş cuma gecesi cuma günü işte o perşembe ikinden sonrayı da yazdım Özel selam direkt gidiyor Neler yani bu cuma gecesi Cuma günü bu sohbet 10 gün devam ediyoruz Ama şimdi tabi Haftaya Şöyle bir durum oluyor Çarşamba senerdem oluyor İnşallah tabi yedden sonra yani yedi buçuktan Mevlidi Şerif başlayacak inşallah. Bak melekler o evi kuşatır, o mescidi kuşatır, o mahalleyi kuşatır. Melekler o mekanda bulunanlara salat yağdırır, feyz yağdırır. Bizde öyle şarkı türkü var mı? Deftüm belek var mı? Bir şey yok mu işte? Ayet, hadis, Mevlidi Şerif, Nahti Şerif, Salavat Şerife. Allahumussallii ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi. Evet. Melekler orayı kuşatır. Melekler oraya feyiz yağdırır. Allah Teala ammu bir rahmeti ve ridwan. Rahmeti ile ile Rabbim orayı kuşatır. Cibril ve Mikail ve İsrafil ve Azrail. Dört büyük melek. Vesafun ve hafun ve kerubiyun ve safa. Saf saf dizilen melekler. Arşı çeviren melekler. Kerubiyun çok özel melekler. Mevla'nın aşkında Kendilerini kaybetmişler. Onlara kimsin sorsan adını bilmez. Kerubiyyün melekler yusallûne alâ menken sebebeli kıraat Mevlid-i Nebi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in Mevlid'inin okunmasına, sebep olana salat ederler. Ben de sebeplerden biri olurum inşallah. E gelenlere de salat ederler. O meclisi kuşatırlar. Evet, hangi bir Müslümanın evinde, ocağında, bulunduğu mahallede mıntıkada Mevlid-i Nebi okunsa Allah Teala kıtlığı, vebayı, belayı, hüznü, yangını, afetleri, buzları, hasetleri, nazarları, hırsızları oradan ırak eder. Orada bulunanlardan da uzak eder. Münker Nekir'in sualine cevabı, öldüğü vakitte suale cevabı asan eder. Ya. Birisi vefat etti, sonra Evliyaullah'tan birisi onu rüyasında gördü. Bu rüyalar haktır. Lem yok <gülüyor> mu min el mübeşşirât illâ Müjdecilerden vahiy kesildi, müjdecilerden ancak salih rüya kaldı. Hadis-i şerif sahittir. Oncu evliya Allah'ın hele ki temiz insanların gördükleri çok muteber. O zat onu gördü. Kabre gire, girdikten sonra ne muamele ettin? Bütün rüyalarda görenler evliya Allah Ulema belki binlerce, belki on binlerce, belki yüz binlerce. Ben her şeyi görmemişim tabii. Bu kadar kitapların çoğunda görülememişim. zekat olmaz gördüğümüz. Hep şöyle soranlar. Ma fe'alallahu bike. Tabir budur. Allah sana ne yaptı? O gören zat hemen ahiretten bir haber. E, ahiretteki adama ne soracaksın yani? Adama ahiretten soracaksın. Dünyadan ne? Ne haberi var? E, dünyaya ne faydası var? Ma Allah bike. Allah sana ne yaptı? O vefat eden zat da biraz gevşek miymiş neymiş neyse o da diyor ki münker nekir bir geldi bir geldi pir geldi benim ödüm koptu nutkum tutuldu men rabbüke dediler ben ne oluyoruz dedim kaldım kala kaldım fakat cevaplara zorlandım cevaplara zorlanırken de melekler birbirine dediler ki azap muamelelerini hazırlayın Hey Allah'ım yapayalnız kalacağız. Belki de bir, kimilerinin bu gece ilk gecesi bir gece de bizim ilk gecemiz olacak. Vallahi kimse yok. Kimsenin faydası yok arkadaşlar. Dediler ki bu cevapta tutukluk yapıyor. Azabı hazırlayın. Ben dedi bittim dedim. Cevap veremiyorum dedi ya. Kolay değil öyle hacim hocayım lan. Değil öyle. Tam o anda nur yüzlü güzel elbiseli bir zat zuhur etti. Kabirde. Kim girebilir? Anam mı gelir, babam mı gelir? Gelsene fayda. Birden aramıza girdi meleklerle. Hele durun bakayım dedi meleklere. Geldi bana dedi ki cevabın şudur. Rabbiyallah dini el Tık tık tık tık. Hatırladın mı şimdi? Hatırladım ya Allah razı olsun. Ya dedim sen ne güzel yüzlüsün. Senden güzel dünyada görmemiştim. Ne hoş kokulusun. Kimsin nesin? Dedi ki sen çok salavat okurduğun. Allah'ım salli Muhammed, aleyhi ve sellem Muhammed. Ben senin salavatından yaratılan bir meleğim. Ben bir meleğim. Allah Teala beni nereden yarattı? Senin salavatından halk etti. E şimdi de burada salavatın hürmetine af olmanı muradet. et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten devrede. kainat efendisinin her şeyden haberi var. Nasıl takip ediyor? Hepimizi takip ediyor. Şu anda kim kaç kere bu gece salavat okumuş Rasulullah biliyor mu bilmiyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya nasıl bilmeyecek, sahih hadis var. Ümmetime cevap veririm, selamını iade ederim. Nasıl bilmeyecek? Bilmeden iade mi olur? Ebu Davud hadisinde var, sahih. Cevap veririm, Allah ruhumu iade eder diyor. Cevap veren nasıl bilmeyecek? Ben sana cevap vereceğim de. Uy uykuda mı cevap veriyorum, Ay ayığımda? Cevap veriyorum sana. Nasıl bilmeyeceğim ki kime ne verdim cevap? Kaç kere selam verdinse? Ben de dönüyorum sana o kadar selam veriyorum. Öyle mi değil mi? 10 kere selam verdim, 10 kere cevap verdim sana. Nasıl bilmeyeceğim ki kaç kere selam verdim bana? Yani bu mantıklı bir şey mi? 13. Bu işleri inkar edenler mantıksız adamlar. Yani. Biz doğru yoldayız Allah'ın izniyle. Ahirette çıkacak. Çıkacak ama adam benim doğru olduğumu anlasa ne olur? O gideceğin değil mi? Yani şimdiden anlasınlar da iddiaet bulsunlar istiyoruz. Yoksa çıkacak bu işler meydana. Ahirette çıkacak. Dünyada da çıkıyor zaten. Ondan sonra efendim, ben dedi senin çok salevatından e, yaratılmış bir meleğim, sana tezkir için, hatırlatmak için geldim dedi. Ondan sonra diyor, hiç meleklerden korkmadım. Hadi sorun bakayım, ne soruyorsunuz? Takır takır takır cevabımı verdim. Bu zata böyle bildirdi. Allah Allah. Onun için bak, mevlid kıraatında hazır olandan, münker nekirin cevabını Allah kolay eder. Melik-i Muktedir Yüce Rabbimizin Padişah'ın, Kudretli Padişah, Yüce Padişah'ın indi manevisinde, huzurunda en yüksek makamlara nail olur. Birçok da dahi vefat ettiğinde cenazesine dahi basralılar gitmek istememişlerdi. Sonra ne nida geldi onlara gece? Uhturu cenazete veli min Evliyaullah'tan bir velinin cenazesinde bulunun. Ya biz bunu eşkıya biliyorduk ya. Ama sordular sonra görenler. Sen bunu işi neyle kazandın? Bir tazim-i Mevlid-i Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet. Mevlid-i Nebi'nin Nebi'ye tazim etmem, hürmet etmem. kainat Efendisi'ne sallallahu teala aleyhi ve sellem hürmet sayıldı. Onun üçündür ki evet Ben kurtuldum diyor ne kadar da günahlarım varsa. Hazreti Sıddık buyuruyor. Mevlid kıraatı için bildir hem infak etse cennette komşum olur. Mevlid kıraatı yani Resulullah sallallahu aleyhi ve anılması, siyer. Esas mevlid kıraatı ne demek? Kainat efendisinin doğumundan başlayan süreçte basi, irsali, nübüvveti, e, raza'ı, biliyorsunuz mevlidlerde hep ne olur? Süt emme meselesi. Halime annemizin e, durumu orada görülen irhasat, kalbinin mübarek yarılması vesaire, vesaire. he? <gülüyor> İslamoğlu neler söylüyor neler söylüyor ya ne kalp yarılması diyor bu nasıl iştir arkadaş diyor ya böyle ameliyat mı olur diyor ya açmışlar dikmişler halbuki sayı hadis sayı de kütübü sitte de de var kalbimi açtılar yardılar diye Ya melekler yıkadılar kalp. e şimdi ne olacak e ne lüzum var Allah senin kalbini otomatik içinden yıkar Buranı, de, etini, kemiğini açmana ne gerek var? O zaman, allah Teala Buraniye bağladı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Miraç gecesi, ki Bukhari'de de var, yani sahih kaynaklarda var, e, papaz bile ne yaptı itiraf etti ki, o gece ben bütün kapıları yokladım, bir kapı çökme yapmıştı idi, marangozları gece vakti çağırdım, Mescid-i Aksa'nın kapılarından, bir kapı, marangozlar dediler ki, gece yapılacak iş değil, Ertesi gün bakarız. Bina çökme yapmış. Halbuki bina çökme yapmamış. Mevla kasıtlı yapmış. Çünkü neden? Sabah geldiğinde o kapının kenarında ne bulacak? Bir daha kontrole geldi ki kapı, kapı tıkır tıkır işliyor. Bir şey yok. Ama o gece ne olmuş? İsra olmuş. Ve orada ne buldu? Tam kapının yanındaki taşta bir oyuk buldu. Orada bir ben e, bağlama yeri buldu. Sibri'yle o gece orada. Burak'ı oraya bağlamış. Burak'ı bağlamasan kaçar mıydı? Kaçmazdı. Orada o alamet el var mı? Değil ama burada Kis, Kisra'nın ve Hireklin diyelim Rum Kralı'nın önünde toplanmışlar müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aleyhine konuşuyorlar Kral soruyor bu nasıl adam, şudur budur e bu sefer bunlar cevap verirken hep şöyle, böyle e, yalanı var mı? yalanını görmedik şu var mı? ama bir tane dedi dur dur bir şey biliyorum ne oldu? bir gecede dedi Mescid-i Aram'dan mescid e gitmiş bir de geri dönmüş aynı gece Sabah biz onu gördük orada, dün gece diyor Mescid-i gittim. Bunu biliyoruz. Deyince, aa bu nasıl iş ya, bu olmuş mu acaba? Orada kral hafif şüphe düşerken, o piskopos mudur nedir? Ne dedi? He? Üskuf deniyor Arapçası, Üskuf de. Türkçelerini tam bilmiyorum ki Ne dedi o papaz? Ben o geceyi biliyorum. Lan bu müşrikler de şaşırdılar, ulan burada da mı bunun şahidi çıktı şimdi ya? Rum kralının yanında ne iş var bu papazın ya şimdi? Tam da Mescid Efsan'ın başpapazı. Çünkü Mekke'den heyet geliyor diye onları da çağırtmış ki ehli kitapsınız bakalım uyuyor mu uyumuyor mu sıfatlar diye. Başpapaz ne dedi? O gece dedi ben şaşırdım dedi ya. Tevrat'ta biz bunu okuyorduk dedi. İncil'de okuyorduk burayı ziyaret edecek ahir zaman peygamber. Ama gece kapı kapanmadı. Sonra ben bir daha kapıyı yediğim Ertesi gün kapıyı incelerken baktım yanında bir e, kayanın içi oyulmuş. Orada bir ba bağlama yeri ki onun burağı buraya bağlanacağı yazıyor kitaplarımızda dedi o geceydi dedi yani oradan da tutturamadı yani Mevla burağı bağlamaya ne ihtiyaç var efendim sadece etini derisini açmaya ne ihtiyaç var Allah'ın kalbini içeriden ameliyat yapamaz mı ama ne olacak ders kalacak mucize kalacak Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek çenesinin altından ta gö göbeğin üstüne kadar göğsünün cibriyle eminin elinin izi görülüyordu. Yani alenen görülüyordu. Mübarek vücudun üst tarafı açılsa sallallahu aleyhi Cibril'in elinin izi görülüyordu. Dikiş yapılmış gibi aynı dikiş. Anladın? Çünkü onun için görene ders olacak. Mühürü neden lazım? Değil mi? Selman Farisi Müslüman olurken neyi aradı? Mühürü aradı. Kainat-ı Efendisi hemen onu sipariş biliyor, zaten biliyor da o yanaşırken ne yaptı hemen? Sırtını bir açtı, indirdi üstündeki şeyi. Mühürü gösterdi ona. Neden ki? En ufak bir yere kadar beklemesin fazla diye. Çabuk iman etsin diye. Ya bu alametler lazım. Resulullah'a lazım değil sallallahu aleyhi ve sellem. Kullara lazım, insanlara lazım. Mucize görmeleri lazım. Çünkü imanları kuvvetli olsun. Allah bizi, imanımızı kavi eylesin. Amin. Amin. Yani kainatın efendisinden bahsedilen, doğumundan, bu mucizelerinden Peygamberlikten evvel olanlara ne diyoruz? İrhasat. İrhasatından ebabil kuşlarının efendim yapma, yaptığı e, efendim ihlak müşrikleri helak etmesi de irhasattır. Yine efendim hatırlasam doğuca senesi, fil senesi. Hazreti Ömer Memuz buyuruyor, Mevlide hürmet eden, tazim eden yani mevlid ederken kainatın efendisinin siyerine. Anladın? Ondan bahseden ilimlerin okulduğu yere tazim eden, değer veren, İslam'ı ihya etmiş olur. Bedir ve Huneyn gazasında bulunmuş gibidir diyor Hz. Osman Efendimiz. Ondan sonra kıratına sebep olan dünyadan imansız çıkmaz, cennete de hesapsız girer diyor. Hasan-ı Basri Hazretleri Uhud'da kadar altınım olsa kainatın efendisinden bahsedilsin, onun doğumundan bahsedilsin, onun alametlerinden, mucizenden, mevlidinden bahsedilsin diye harcasaydım keşke diyor, değil mi? Maruful Kerhi Evliya'nın reisi Mevlüt için yemek hazırlasa efendim kandil yaksa şimdiki gibi her yer lamba değil o zaman geceleri toplansalar kandile ihtiyaç var e kandil de para herkeste de para yok onun için hizmet lazım anladın şimdi diyorlar ki işte mum yakmayın mezarlarda şudur, budur. sen mum yakmasın, eğer ki mezarda dilek tuttum da bu dilek mu, bu mum işte dileğim olsun diye olsa o caiz değil ama mezarlıkta ışık yoksa evvelce ışık yoktu o mum oradan çıkıyor. Işık olmadığı için gece gelse adam ziyarete, töközlenecek oralarda mezarlıkta. Onun için kandil mum yakarlardı, gelene gidene kolaylık olsun. Adam gelecek bir evliyayı sahabeyi ziyarete, orada salavat okuyacak, zikredecek, Kur'an okuyacak, sevap yapacak. Adam bidat yapmayacak ki. Onun da gelmesine gitmesine ne yardım olur? Mumun yardımı olur mu ışığın? E karanlıkta da mezarlıklar hala ve Mumun faydası var, o mum oradan kalıyor diyanette bir şey bilmez. Mezarlıklara mum yakmayın, çaput bağlamayın, dilek tutmayın. E deli miyiz? Tabii ki yapmayız. Ne yazıyorsun onu oraya? Yani sanki bir şey biliyorlar. Çok büyük bir ilim keşfettiler yani. Neydi çaput bağlamayı? Çaput kim bağlıyor? Efendim mum yakmayın. Mum niye yakalım? Zaten ışık var da. Bunlar ne kadar gerici gericilik yapıyorlar ya. Ya ışık dönemindeyiz. Mubarak Diyanet. Işıklar geldi. Ceryan var. Biz mum yakmayız da. Her yere yazmış mum yakmayın. Deli mi millet? Yani mum, gelen giden akşam vakti tökezlenmesin diye orada adak da yaparlar. Mesela İmam Nablusi, Abdülhali Nablusi, ee, Nur, hani Helil Kubur Risalesi var, koca Nablusi, Allameycan. Diyor ki mesela bir adam mum adasa, falan evliyanın kabrine şu kadar mum göndereceğim, edeceğim diye adasa bu adak sahiptir yapması lazımdır çünkü neden o zaman ceryan yok e nasıl bir şeye söz veriyorsun o sözü yapman lazım ha ölüye söz verdin ha söz verdin anladın şimdi e ben sana söz versem yapmayacak mıyım? gayrimeşru bir şey değilse yapacağım da. e o zaman ona da söz veriyorsun Allah e o mübarek zat vefat etmişe onun Allah'a ölmemiş ki Celle orda Mevla şahittir sen söz verdin e gidip bu kadar mumu niye atıyorsun oraya? İşte o gelen giden ziyaretçiler gece vakti kalanlar oluyor. Türbede yatanlar oluyor. Hastasını götürenler oluyor. Adetler böyledir. Tekkelerde kalanlar oluyor. Oraya ne lazım? Işık lazım. Işık temini için gönderiyor oraya da. Ya ne kadar anlayışsız adamlar. Sen götürürsün de bütün mumları bir kere de mi yakacaksın da bitireceksin? İsraf haramdır. Orada kalıyor. Gelene giden ihtiyacına göre yakılıyor mesela. Onun için diyor ki Mevlid için kandil yakarsa anladın mı şimdi? Yani hani ortalık görünsün diye ışığını yaktı her, şenlik olsun, yeni elbiselerini giydi buhur yaktı tütsü efendim işte uttan vesaireden, sandaldan buhur güzel kokular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mevlidine tazım için Allah Teala kıyamet günü onu nebilerle beraber ilk fırkayla haşredecek diyor. Ve alâ illiğine ilhak edecek diyor. Bunu Marufül Kerhi diyor. Marufül Kerhi dediğin zaman orada dur. Marufül Kerhi kim biliyor musun? Cuneydi Bağdadilerin şeyhini şeyhi. Cuneydi Bağdadilerin seri sakatı ileri şeyhi. Allah'la arasında bir iş olan benim adımı kullansın diyor. Böyle açık çek verebilen evliyadan bir tane. İmam Şafii müçtehit azam radıyallahu anh ne diyor? Ulema evliya müçtehitler kavru Marufül Kerhi Muariful Kerhani'nin mezarını tiryakun mucerreb Bağdat'ta denenmiş bir ilaçtır diyor. Kim giderse Allah onu reddetmiyor oradan. Çünkü diyor Allah Allah arasında bir sıkıntı olsa beni araya koy. Biz gidemiyoruz bu Irak. Irak çok Irak ya. Ne olacak bu Irak'ın durumu? Allah'ım sulh ya Rabb. İslah ile ya Eli sünneti yeniden ya ihya eyle ya Rabb. Bağdat'ın tekkelerini ihya ile ya Bugün bir kitap geldi elime. Tekaya Bağdat. Bağdat'ın tekkeleri. Osmanlı Devleti döneminde Allah-u Kadir-i Tekkeleri Rufai Tekkeleri tekkeler, tekkeler. Ne hizmet yapmışlar İslam'a ya Ne hizmet, ne ilim, ne amel, ne ihlas varmış ya Ne oldu şimdi her yer Kırıldı geçirildi Şu Bağdat bir düzelse de ölmeden bir gidebilsem ya Abdülkadir Geylani'ye gidemedik i̇mam gidemedik 15-20 sene gideceğiz gideceğiz Bir türlü turmatı oralar Şiiler de el-i sünneti kesiyor Acayip bir şey yani Allah şerlerinden muhafaza edilir Evet, Marif-ı buyuruyor bunu. Nebilerle aşırı oluyor. seri ise katı, kim bu? Cüneydi Bağdâdin'in hem dayısı hem şeyhidir. Ne buyuruyor? Dikkat! Men kasade mevza'en yukrav fî mevlidün nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kainatın efendisinin siyeri, mevlidi, tazimi yapılan, okunan bir yere niyet edip giden. Bak millet nerelere hazırlanıyor şimdi Noel için? He? Herkes bir plan yapmış. Şimdi o bizim gazetede ne yazmışlar? Gecelik odalar. Herkes bir gecelik oda tutmaya başlamış şimdi. Gazetede haber idi dün. Efendim bir gecelik odalar. Herkes plan. Zinaya, fuhşa, içkiye, kumara. Herkes Hristiyanların merasimini kutlamaya o arada da kendi tabii keyfine iş arıyor. Tabii kilisede gidip kutlayan o zaten uh Bugün dediler birisi gitmiş bir tane var. Birisi de dedi ki babası neydi ki oğlu ne olacak dedi. O babasıyla oğlu meselesinden belki çakarsınız işi. Bir hocanın oğlu yani meşhur bir hocanın da gitmiş ayine katılmış. Kilisede ayinde o bir şeyler yapıyormuşlar. O da orada katılmış. Ya ben adamın ayininden bana ne? Ben adamın ayinine efendim karışmam. Çünkü onun kendine göre lazım. razı. E sen Müslümanım diyorsun. Adım Müslüman. He? Müslümanlardan efendim destek alıyorsun Ondan sonra gidiyorsun ayna katılıyorsun Ayna niye katılıyorsun ya? Ayna katılınır mı? Allah muhafaza etsin ya Bir insan bir haine katılsa tazim niyet etse, Ha bir seyredeyim bakayım ne yapıyor bunlar? Günahkar olur Ama bir de saygı duyarsa güçlük olur Çok tehlikeli bir şey Allah muhafaza buyursun Onun için dikkat edeceksin Biz nereye gideceğiz? Kainat efendisinin gecesine tazim ederek gideceğiz. Orayı kastedeceğiz. Oraya niyet edeceğiz. Oraya adım atacağız. Millet oraya getireceğiz, götüreceğiz. Öyle bir şey olur mu ya? Her kim mevlit okunan mevzi kasteder, fakat kasadı ravda Cennet bahçelerinden bir bahçeye kesinlikle gitmeyi kastetmiş olur. Girince de ravzaya girmiş olur. Çünkü niye gitti oraya? limihabbetin nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kainat efendisi sevdiği için gitti peki sevgi kesin mi? kesin, sevmese gelir mi? gelmez ancak adamı kandırdın da gel çıkarken 100 lira vereceğim sana da geldi falan onu Allah bilir artık o adam bizde de öyle kandırılacak enayi çok yok hem gelecek kaç saat yılbaşı özel programdan kaçıracak hem de efendim bir 50 liraya 100 liraya tab olmaz yani bizim millet imanı varsa gelir, muhabbeti varsa gelir sevgisi varsa gelir Değil mi? Sevgi varsa ne oluyor? Sahih hadiste men ahabbeni kana fil cenneh. Kim beni sevdiyse cennette benimle beraber oldu. Bitti. İnşallah. Onun için o nenenin telefonu çok ilgimi çekti. Ben de orada olacağım buyurdu demiş. Rüyada gördüm demiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Siz niyet edin. Boş çıkar mısınız? Nasılsınız? Merak etmeyin. Merak etmeyin. Asla vefasızlık yok. Kainat efendisi sallallahu aleyhi ve sellem en dar zamanda yetişecek. Sen keyfini benim için terk ettin. Sen zevkini benim için terk ettin. Sen yılbaşı özel programdan benim için terk ettin. Sen benim muhabbetim için kastettin. Yolda zahmet çektin. Belki trafik tıkandı. Geldin, gittin, girdin, çıktın. Kaç saatin geçti. Belki tabii altta yedide giriyorsun erkenden yer bulayım. E ondan sonra yemeğin geri kaldı. Çayın geri kaldı. Meyvan geri kaldı. Mesela sen benim için yaptın beni seven cennette benimle beraber olacak. İnşallah buluşuruz. Ha şimdi Allah Teala şerden, zevalden, nazardan muhafaza eylesin. Amin. He. Buradaki ya, mesele nereden getiriyorum şimdi işi? Çarşamba orada oluyoruz. Cuma da Bursa'da Mevlid kandili ihya edeceğiz inşallah. Bu sefer perşembe arada kalıyor. Ben de çok yoruluyorum. Onun için Bayburtlu'ya misafir giden gibi hepsinin işini getir demiş yemeklerin onun için bu gece burada, sabaha kadar hani bir korkutayım sizi, vapur kaçacak, araba kaçacak ondan sonra bu gece burada kalalım inşallah haftaya da tatil edelim, haftayı nasıl tatil edelim ama yani ben şimdi üç gün peş peşe bana zor olur sesim kalmıyor, canım kalmıyor, ben sonra bir gün hasta yatıyorum burada konuşuyorum klimasız dayanamıyorum, klimayı da vurduruyorum üstübe yoksa nefesim kesiliyor Ondan sonra da ağrı kesicilerle ağrılarım zor duruyor, bütün eklemlerim. Bir gün ağrı çekiyorum sizin gözünüzden. He, A Amin, size feda olsun. Ee, ne yapalım, nasıl olsa bir ağrı kesiciden geçiyor ama abdeste ayağımı kaldırırken inim inim inliyorum yani. Sabah namazda falan abdeste ayağımı kaldırırken inim inim eklemlerimden böyle inim inim inliyorum yani. Çünkü bu klima vurunca bir iki gün ağrısı devam ediyor. Ama ben duramıyorum havasız. Ne olursa olsun ne. yani... E, serinlik olsun çünkü sıkılırsam, bunalırsam nefesim kesilir. Ben size faydalı olsun, bir şey konuşabilirim yoksa bir şey konuşamam ki. Onun için size bu hizmet sudur etsin, e, bu kalıcı eser olsun da ne yapalım ümmete bir faydamız olsun. şimdi ağrı mağrı sorat durur, bir çaresini buluruz. Eee onun için üç gün peş peşe bu zor olacak. Cuma gecesi inşallah, yani haftaya bu gece, e, ben size söyleyeceğim inşallah, Hadi i şeriflerde duyacaksınız şimdi hızlı hızlı rivayetleri okuyayım size inşallah bin kere salevat-i şerife sözü istiyorum söz mü? Evet. he? söz evet. Allah'ım salli ala evet. seyyidina muhammedin nebiyil ümmi bin kere ve ala seyyidina muhammed derseniz nurun ala nur olur binden aşağı yok haftaya cuma gecesi bin kere söz mü? Bak üç dört saata buraya gel git dört saat sürecekti. Mübargadan dört saat sürmez bu. Ben sizden söz alıyorum. Haftaya cuma gecesi salavat-ı ile ihya edelim inşallah. Yani Perşembe Mevlitten bir gece evvel değil mi? Mevlid ertesi gecesi Mevlid gecesi. Mevlitten bir gece evvel bu salavat-ı şerifeleri de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme arz, et, arz edelim. Melekler arz ediyor zaten. Te tek derdimiz ne olsun? Himmet isteyelim. Hepimiz müştereken, bütün dinleyenler Haftaya mübarek Cuma gezisi. Derdimizde ne olsun? Kainat Efendisi'nden ehl Sünnetin elinden tut ya Resulallah. Amin. Ehl-i Sünnet'e himmet et bidat elini kahret ya Resulallah Amin. diye. Kainat Efendisi'nden özel himmet isteyelim. Şu vatanın bölünmemesi ve eli Sünnet yurdunun kalması, bidat ehlinin de burayı bozamaması için himmet isteyerek müracaat edelim inşallah. En azı bu. Bin en az. Tamam inşallah. Hediyeler Yasin Şerif okuduğunu hediye ettin. Sallallahu aleyhi ve sellem, fatiha arz ettin. Arz etmelerin sonu yok. Benim dolu salavat kitabım var. Oku birini, oku birini, oku birini. Salavat-ı Şerifelerden çok memnun olacak sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için haftaya yoğuz anladın mı? Çarşamba buluşuruz inşallah. Tamam. Şimdi gelelim. Hadi şefleri beyan edelim. Hafız Ebu'l Kasım, Halef İbni Abdülmelik İbni Beşküval sene 578 vefatı. Hicri 578. Anladın? Kaç sene oluyor hesap edin yani. Demek ki 800 küsür mü oluyor? 800 küsür sene evvel vefatı. Hadis hafızı, yüz binlerce hadisi yüz bin Endülüs İslam devleti var ya Endülüs İslam devletinin hadisçilerinden o zaman oralar o dönem en mamur dönem İslam devletinin çok hadiste ileri birzant efendim kısa bir muhtasar kitap yazmış El Kurbe ila Rabbil Alemin bis salat ala Muhammedin Seyyidil Murselin sallallahu aleyhi Gönderilenlerin efendisi Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. salavat okuyarak alemlerin Rabbine yaklaşma kitabı. Bu gece Allah'ımıza çok yakın olacağız inşallah. Neyle yaklaşacağız? Salavat Devamlı vamos selema ağzınızın ne iş var? Kulağınız beni dinliyor, ağzınız boş duruyor. Mübarek. Ben devamlı ondan bahsediyorum. Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem. Evet. Ali ibn bir Talip'ten radıyallahu anh, rivat ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. "Mâ min du'â illâ beyne ve beyne Allah hattâ yuṣalli alâ Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve Muhammedin sallallahu teala aleyhi. Hangi kul ne dua yaparsa yapsın. İsterse İsme Azam İsterse bütün Kur'an'ı hatim, isterse bütün Esma-i yutsun. Yüz bin, milyon, trilyon yapsın. Mutlaka o dua ile Allah arasında perde var. Ne zamana kadar? Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve beytine salavat getirene kadar. <gülüyor> salavat okuduğu zaman perde ne oluyor? Açılıyor. Ve dekhalet dua, dua kabul mahalline giriyor. He? Dua kabul mahalline giriyor. Yine o neydi o? Bir adam vardı ya Koykut muydu, Aykut muydu hiçbir şey. Benle uğraşı kuytul mu ne he? he. Şimdi yine perdeden içeri giriyor deyince diyecek ki Allah mekandadır dedi diyecek şimdi. Anlamıyor bu perde işlerinden hiç. Ya mübarek perde Mevla mekandan münezzeh perde açılır girer. Aa Allah'ın yanına girdi diyor diyecek bana şimdi. Ya bunlara biraz uzun anlatmamız icap ediyor. Biz de eskiden herkes anlıyor diye kısa anlatıyorduk. Şimdi mecburen işte bu arkadaşlar dinlediği için sizin gibi de anlayamıyorlar. Sizin gibi anlayamadıkları çok da okumuşlar. Okudukça da anlayamamak için uğraşıyorlar. Onun üçündür ki siz hiç okumasanız böyle ta kalsanız daha rahat oluyor herhalde. Daha kolay anlatıyorum size ya. Adam anlayamıyor. Bu perde ne iş? Niye açıldı? Arkada kim var? Bir şey yapacağım Ya arkadaş allah Teala'nın kabul mahalleri var. ''Ulliyin'' diye bir şey duymuyor musun? اِنَّ كِتَابَ الْاَوْرَىٰلَ فِي diyor Kur'an. Ebran'ın, iyi kulların dosyası bile illiyindedir. İlliyyin ve ma'dirakimâ illiyyun. İlliyyun neresidir? Kitabun -um merku Mühürlü, tamgalı. Kitap, dosya var, divan var. Anlatın. Şimdi Mevla'nın huzurunda böyle Mevla mekandan münezzeh. Ama Mevla ne yapmış? Semavatta, arşta, sidretül müntihada kabul mahalleri koymuş. Mevla mekandan münezzeh. Ama dua oraya girince kabul oluyor. Oraya girmeyen dua gökten aşağı döndürülüyor, reddediliyor. Salavat okursa perde yarılıyor, dua giriyor. Vellimü Salavat okumasa istediği kadar zikir yapsın, istediği kadar hatim yapsın, istediği duayı yapsın, dua geri dönüyor. Allah muccleyle sen, Muhammed el Habib el Mahbub şafi ilil mufrij el kurb ala ali aleyhi aleyhisselam evet yine hazret-i ali efendiler an Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem Cibril bana dedi ki ya Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem inallahu teala kul Allahu teala buyuruyor ne buyuruyor ''Men alek aşra merrat istew cebel emane min seghatî'' ''Sana kim on kere salat ederse benim gazabımdan güvenceyi kazanmıştır.'' Daha ona kızmam. Onun çünkü Halide Bağdadi Hazret'in salavatını yazdıydım geçen dergide. O emrediyordu mübarek. Ne diyordu? On kere sabah, on kere akşam. Şu salavatı yapın ki. ''Eftala salavatike <Sessizlik> adede O acayip bir şeydi. En üstünleriyle salat ediyor. Evet. Bu on kere salatı sabah akşam adet etsek iyi olur inşallah. Enes İbni Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Evet. Ya bu hadis meşhurdur. Onu geçelim. Hani Ramazan'da minbere çıktı ya onu demişim. Kitaplarımda da var. Şimdi duymadıklarınızdan rivayet edelim inşallah. Allah'ım salli Allah'ım barik hakkında rivayetler var. Salavatın en büyüğü hangisi? Salat-ı İbrahimiye. Salat-ı hangisi? Namazda yaptığımız salavat. Onun için onun hakkında çok cibril Emin'in öğrettiğine dair vesaire beyan ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soruluyor. Biz sana nasıl salat edelim? Ve beyan ediyor. Allah'ım salli ala Muhammedin ve Muhammedin kema salli teâlâ İbrahim ve alâli İbrahim inneke hamidun mecid Seyyidine ekleyebilir miyiz? Ekleyemez olur musun? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine ee, Efendimiz dedirttirmemek için yani kendisi bunu nakletmemek için tevazu olarak seyyidina öğretmedi ama bize yakışan nedir bize yakışan seyyidina'yı mutlaka kullanmaktır ama ben seyyidina'yı namazın içine seyyidina söylemiyorum söylemesen bir zarar yok efendiler söylerdi yani hadisin sahihin metninde seyyidina yok ve bir adam seyyidina'yı ben söylüyorum sevgimden dolayı dese buna bir zarar var mı Zarar olur mu? Daha büyük hürmet var. Sen ne kadar tazim edersen o kadar tazim görürsün. Evet. Yine Enes bin Malik'ten Resulullah buyur sallallahu aleyhi ve sellem. abdin yusalli alayya salaten ta'zimen li haqqi" Hangi kul bana salat okursa ama niçin okuyor? Hakkıma tazim için. Hakkıma tazim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in. Bize, üzerimizde hakkı var mı? Ne kadar? Benim yazımın başlığı bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sonsuz hakkını nasıl ödeyeceğiz? Dergideki yazım bu, 20 sayfa. Kitabı tercüme ettim. Nasıl ödeyeceğiz? Hakkı çok büyük. Hakkı ödenmez. Allah'ın hakkından sonra, kimin hakkı gelir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkı gelir. Ana baba hakkından önce gelir. Ana baba hakkından önce gelir. Benim hakkıma tazım için bir salat yaparsa, illa Allah midelikel kavli. Meleken Allah Teala o salavattan bir melek yaratır. Şimdi bu özel bir hakkına tazim için okunacak. Bu da delail-i hayratta var. Delail-i hayrattan onu seçtim, dergiye yazdım. Çünkü siz bütün delaili nerede katbeteceksiniz? Ne diyor allah Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Muhammed'in Salateten tukrimu bihi ve mesbahu ve tusharrifu bi akbahu ve tubellighu bi biha yevmel kıyamet menawriruhu. Kısaksa, "Hazihi's <gülüyor> salatu ta'ziman li hakkika." Ya seyyidi ya Muhammed Allah. sallallahu aleyhi ve sellem Salatı okuyor diyor ki bu salat senin hakkına tazım için olsun Bu, o, bu özel bir şeydir onu yazdım Yani ta, hakkına tazim zikrediliyor orada Onu bir kere okusan bin salavata denk oluyor Bu hadis-i sevdire buyuruyor hakkıma tazım için salat ederse tabi bu diğer salavatları da kalbinde niyetin kainat efendisinin hakkına değer vermek için niyet etsen o da olur ama özel de bir sıha var bu işte, ulema tertip etmiş. Mevla o sözden bir melek yaratır. Salavatlardan hep melek yaratıyor, görüyor musun? Hadis-i şerifte. Ondan sonra İbri Şahin takriz etmiş. İbri Şahin büyük muaddis. Et-tergibi var. Fî fazâillâ amâl. Direk hadde senala. Onda da bu rivayet geçiyor. Teylemi-i müsned zikretmiş. Evet. Bu hadis-i şerif. Meleğin bir kanadı doğuda, bir kanadı batıda. Nasıl ya? Kurban olduğum al. Bizim bi, biz ne kadar cüceyiz, bücür gibi bir şeyiz ya. Bir buçuk metrelik bir şey. <gülüyor> i̇ki, metre, i̇ki metre seksen santim falan olsa bizde 3 Ne adam ya falan. Hep cüceyiz. Bir melek yaratıyor, bir kanadı doğuda, bir kanadı batıda. Ve kulullahü Allah Teala ona buyuruyor. Salli alembdi ki masalli alembiyi. Bu kulun benim peygamberimin hakkına tazim için salat etti. Sen de buna salat et bakayım. Buyuruyor. Artık o meleğin başka işi var mı? Ne işi var? Kıyamet gününe kadar melek dua ediyor. Kime dua ediyor? Resulullah'a dua etmiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimize bu salatı okuyana salat okuyor. Yani sana çalışıyor. Nerede bulacaksın böyle duacı? Meleğin günahı var mı? E sana dua istediğin adamların çoğunun günahı var. Meleğin duası reddolmaz. Aman hazırlıklı olalım. Hazırlık yapalım yani. Evet. Ebu Bekir radıyallahu teala tarivat. Yevmel kıyameti kim bana salat okursa kıyamet günü ben onun şefaatçisi olacağım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani devam etmek lazım. Evet. Salamat şerifeyi hiç terk etmemek lazım. Evet, Sa'id İbni Umeyr-i Lensari, Bedir elinde. Yani burada babasından rivat etmiş, babası da Umeyr-i Lensari. Radıyallahu. Resulullah buyurdu, sallallahu teala, aleyhi sellem, İmam Nesai sünni Kübra'da zikretmiş, İmam nümeyr Eli Ulam'da zikretmiş, çok büyük muhaddisler bunlar, bu i şerif. Ayrıca yani diğer kaynaklarını söylüyor. Men sallâ aleyye min ümmetî salâten. Ümmetimden her bir kişi bir salat ederse, tek salat muhlüsem nefsi ama içinden gelerek samimiyetle böyle dil alışkanlığıyla değil, gafletle değil. gafletle hiçbir ibadet tamam olmaz, kabul-e olmaz ancak bir fark var nedir o? diğer ibadetlerden farkı var, salavat-ı İmam-ı Rabbani Hazretleri zannediyorsa Mektubat'ta diyor ki gösteriş için bile salavat getirirse kabuldür diyor. <gülüyor> Çünkü neden Rasulullah dua olduğu için Mevla onu geri çevirmiyor. Allah hiçbir amelde böyle bir şey var mı? Ya Muhammed Zekeriya el-Bukhari Medine'deki yüce veli rahmetullahi aleyh ona ilham olun, O bazı birkaç şiirler yapar. Şiirleri de ya kapısına aslardı. Tekkesinin kapısına. Bunu da ilham olunmuş ona. Edimussalatu alennabi Muhammedin sallallahu aleyhi ve Fakat kabulü ve Muhammedin sallallahu ve Salavatı kainatın efendisine çok okuyun. Zira amellerimiz kabul mü olacak, ret mi olacak? Arada kalır. İhlasına göre kabul olur. Gösteriş girerse redd olur veya başka bir riyas, garaz girerse merdud olur. Ancak Kainat efendisine sallallahu aleyhi ve selleme okunan salavatlar reddolma tehlikesi yoktur. Kesin kabul olur. Onun için burada yalnız bir kayıt gelmiş. Yani çünkü özel bir müjde beyan edilecek. Muhlisun nefsi içinden gelerek samimi davranarak ihlas ile. Burada ya bir aşk, bir muhabbet, bir sevgi geliyor ya bazı insana. Öyle bir salavat bir kere bile okusa Sallallahu aleyhi ve aşra salavat. Allah Teala buyuruyor. Ben de sana on kere salat ediyorum. On rahmetindir. Ve refa'u bi aşra'dır raca. On derece seni cennette yükseltiyorum. On derece. Dünyada bir derece memuriyette bir kademe alacaksın. Maaşına da 100-200 lira etki eder. Onun için kaç takla atıyorsun be adam ya. Kaç takla atıyorsun? Ne imtihanlara giriyorsun? Kaç sene okul okuyorsun ki? Kaç sene okul ilave bir üniversitede. ilave bir şunu da yapayım. Bu neden? Kademem yüksek olsun. Allah. Dünyanın kademesi kaç lira ya? Hepsi bitti gidiyor. Cennette on derecesini yükseltir. Ve kettebeleü bir aşra senat. Ona mukabil on sevap kendisine yazar. Ve meha'anü bir aşra seyyat. On günahını siler. Bir ihlaslı salavat. Bir ihlaslı okuyalım bakalım hadi. Allahım, salli ala seyyidina Muhammed. Ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem Allah'ım. Amin Allah'ım. Arz olsun sallallahu aleyhi ve selleme. Ebu Said'il Kudriyi radıyallahu te'ala büyük sahabiden rivat. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Mâ celese meclisen herhangi bir cemaat bir mecliste oturursa Oturduk mu şimdi bir mecliste? Kalkacağız mı? İnşallah deyin daha. Tamam. Kalırsınız ha burada sedyelik. İnşallah. Tamam. Bir yere oturdunuz. Peki. Fakat oradan salavat okumadan kalkarlarsa sizde böyle meclisler oluyor mu? Oluyor biraz oluyor. Gidiyorsunuz iş yerinde biri biri geliyor. Oturuyorsunuz, çay içiyorsunuz, konuşuyorsunuz. Nereden konuşuyorsunuz? Dereden, tepeden falan. Arada bir salavat getiriyor musunuz? Unutmayın bak. Bir mecliste oturursalar orada salavat okumazsalar sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yani la ilahe illallah dedin, subhanallah dedin falan ama salavat okumadın hiç. O meclisten salavatsız kalktın çıktın. Bizim burada hiç oluyor mu öyle şey? Hiç olmaz Allah'ın izniyle. Burada salavatsız hiç kaldırmak yok adam. İlla kane hasraten aleyhim ve indeghul cennete lima yaruna min es Allah Allah. Bu kişiler cennete girseler bile o mecliste oturduklarından pişman olacaklar. Cennette pişmanlık var. Adamın hepten tadını kaçıracak da yok. Üzüntü yok. Ama niyet pişman olacaklar başkalarının kazandıkları salavattan hasıl olan sevapları görünce kardan zarar ettikleri için yahu ne mertebeleri kaçırmışız be. Her meclisten neler alacakmışız. Her oturup kalkmamızdan, her okumamızdan neler kazanacağız? 10 derece daha bir kere. Hep kaçırdı. Cennete girseler de gördükleri sevabı efendim telafi edemeyeceklerinden neden orada hadi ben şimdi burada okuyayım dese milyon okusa buradaki bir mecliste bir kere okumaya değer mi? Niye? Burası mükellef alemi, teklif alemidir. Ahiret sevap alemidir. Karşılık göreceksin. Teklif yok. Yaptığın işte ibadet sevabı yok. Cennette sevap olmaz ki daha. Ne kazanacaksın? Bir hadis evde de gördüm yine bu da vardır. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Makade kavm meclisen لَمُصَلُّوا فِيهِ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عليه وَسَلَّمُ اِلَّا عَلَى تَفَرَّقُوا عَلَى اَنْتَنَةَ تَفَرَّقُوا عَلَى اَنْتَنَةَ مِنْ رِيْحِ ج۪يفَتِينَ Olabilir. Yani bir mecliste bir topluluk oturursa hani aile meclisi veya çoluk çocuk veya konu komşu geldi veya akraba geldi veya kız istemeye geldiler veya kız isteme hangi meclisse yani her yerde salavat lazım mı? Lazım. Eğer oradan salavat okumadan dağılırlarsa bunların durumu nedir diyor. Hale-i buyuruyor ki bir kokmuş leş burnunu tıkasan yani zor geçersin burnun düşecek. Bir kokmuş leşin kokusunun başından kalkmış gibi pis kokuyla kalkarlar. Yani Mevla'nın Cennet kokuları oraya saçılmaz yani. Ama demek ki bunun tersini düşün. Salavat-ı okunsa o meclisten kalkarken nasıl kalkarlar? Misklerle, utlarla, buhurlarla kalkarlar yani. Bu manevi bir şeydir ama zahire de vuruyor. Salavat okunmayan, zikredilmeyen meclislerden Latiahaseru ehlül Cenneti fi'l-cenneti. Cennet ehli cennette hiçbir şeye pişmanlık çekmeyecek. Bu Tirmizi olabilir illa ala saatin merat bim dem yzikrullah azze ve celle fiha bir an bile Allahu Teala'yı zikretmeden geçirdilerse cennete girseler de o saatten saat 60 dakika değil o andan dolayı pişman olacaklar neden kaçırdıkları için yazık ya bu kadar saatler gürül gürül gürül geliyor geçiyor bu kadar günler güneş doğuyor batıyor Allah'ımızı zikretmeden, sevgilisini sallallahu aleyhi ve sellem anmadan, hatırlamadan, yüce hakkına tanzim etmeden, değil mi? Ananı unut. Peygamberini unutma sallallahu. Ve Babanı unutsan bile peygamberini unutma sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle mi? Kendini unut. Buna bile. Aklını kaybetsen bile. He? Delirsen bile kainat efendisini unutma sallallahu teala aleyhi ve sellem o lazım sana sen de lazım değilsin sana o şefaat edecek sana sen kendi kurtaramazsın ki canından ileri evla bil mü'minine min enfusihim bu ayeti Rabbim vahyetti kitabında inzal etti ey gidi bize aşırı yüceltmeci diyenler siz ne haldesiniz acaba benim peygamberim o inananlara canlarından öz nefislerinden daha yakındır buyuruyor allah Teala. Sana senden yakın bir zat için sen onun nefsinden önde tutman lazım. Ne buyurdu Musa Aleyhisselam'a? Ya Musa sana görüşünün gözüne yakınlığından kelamının lisanına yakınlığından daha yakın olmamı ister misin? Mevla ne vahiyetti Musa aleyhisselama? Ey Musa! Göz duruyor burada Bir de bunun nesi var? Göz başka, görüş başka Neden? E çünkü göz olur görmez Her gözde görüş var mı? Yok Körlerde de göz var Gözünün Görüşünün gözüne yakınlığı ne, görüş, Neyle görüyoruz biz? Allah'ın verdiği görme sıfatıyla Görme sıfatını nereden gördürüyor Mevla? Gözle Şimdi gözle görüş birbirine ne kadar yakın? İçi içe Kelamının lisanına Aşin konuşuyoruz Nereden konuşuyorum ben? Dilimi kesseniz konuşamam Ama konuşmak başka neden? Kürek kadar dili var konuşamaz Demek ki konuşan dil değil Mevla kelam sıfatı veriyor Yani konuşma sıfatı Peki kelamının lisanına yakınlığına kadar Ey iç içedir beraberler. Ey Musa! Kelamının lisanına, görüşünün gözüne yakınlığında daha yakın olmamı sana ister misin? İsterim ya Rabbel Alemin. Fezkur fezkur Muhammede sallallahu Muhammedimi çok zikret Allahu salla aleyhi ve sellem. Muhammedim aleyhi. Koca peygamber Musa aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i zikretmekle ilerliyor. Ona salavat okumakla ilerliyor. Adem aleyhisselam babamız onun hürmetine isteyerek mağfiret oluyor. Adem babamıza da salavatı unutmayalım ha. Bir de Musa aleyhisselam salavatı çok ihmal ediyoruz. Onu da bana hatırlatın. Bak bana hatırlatın çünkü Miraç gecesi emredildi bize. Eksiru salatı ala Musa. Musa'ya çok salavat okuyun. Ne güzel şefaatçi oldu size işte. Beş vakit namaza indirmesi meselesinde. Vesile olmak bakımından. Oradan da ne anlıyoruz? Vehhabilerin yine yanlışlığını anlıyoruz. Neden? Onlar diyorlar ki peygamber büyük insandır ama e, ölmüştü. şu anda bir şey yapamaz. İşi bitti. Ölmüşün işi bitti diyorlar. Doğru mu söylüyorlar? Peki onlara sorduğun zaman kabul de ediyorlar. İşte onların da böyle bir tarafı var. Hadisi, sahih hadisi okuduğun zaman dururlar. Bu bizim freni patlamışlar. Vehhabi'ye rahmet okutur bunlar. Bunlar vehhabi'ye rahmet okudur. Bunlar zırdır cahil yani bunlar. Yahu kardeş Böyleden fayda gelmez diyorsun. Ben diyorum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den geliyor. Çünkü hadis sahiptir, Selamını iade ediyorum. Selam ne demek? Sen diyorsun "Esselamu aleyke, es-salatu ve selam aleyke ya Resulullah." Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah ne cevap veriyorsun ona? "Ve aleyke selam Ya falan ibni falan, ey falan oğul sana da selam olsun. Peki selam ne demek? Selamet. Bütün dünya ahiret belalarından kurtuluş. Şimdi sen selam verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sellemlerin hepsi selam biliyorsunuz. Selleme selam. Şimdi o sana dönüp ne diyor? Allah seni iki cihan belalarından selamete çıkartsın. Peki Resulullah'ın bize yaptığı dua kesin kabul olur mu? ne nebiyin mücab, her peygamber müstecaptır. Peygamberin duası nasıl diyor ki babanın oğluna duası ne gibidir? Ke duaanne nebiyli ümmeti, peygamberin ümmetine duası gibi. Ne demek? Garanti kabul demek istiyor o zaman o bize selam veriyor. Selam nedir? Selam doğadır. E selam doğaldığı için, peki niçin Yahudiye, Hristiyan'a selam veremiyoruz? Niçin içki masasındaki adama selam veremiyoruz? He? E çünkü ona diyorsun Allah'ın rahmeti senin üzerine olsun. Ali Adil Efendi Hazretleri'ne sordular, namaz kılmayana selam verilir mi? Ne buyurdu dört mezhep mühtüsü, evliyanın reisi? Selam Allah'ın rahmetidir evladım, kolay kolay herkese verilmez. Burada dikkat edeceksin şimdi. Hele ki kafire, müşriye hiç verilmez. O zaten kesin verilmez. O zaman selam nedir? Duadır. Emami Müslümin e, Yüsellim Aleyhi, hangi ümmetin bana selam yollasa, illa raddallaha aleyhi ruhi, Allah ruhumu bana yad eder. Hatta Aleyhi Selame, ben selamını geri veririm. E o zaman sahih hadis, dur burada bakalım, o bize dua, selam veriyor mu geri? Selamımızı geri veriyor. Ne demektir? Dua diyor. E duasında bize fayda var mı? E ne oldu? Ölüden fayda geldi mi? Hadi bakalım. Yine çuvalladılar görüyor musun? Bir daha çuvallatayım şimdi Miraç hadisesinde ne oldu? 50'den kaça indi? Aracı kim oldu? Peki ölüden fayda var mıymış? Ya Yoksa 50 vakit ne yapardınız bakalım? Ne yapardınız şimdi? be'şi kılamıyorsunuz be 50'yi ne yapardınız? Hocam ben 50 vakit zaten abdesti hiç bozmamak lazım E senin abdesti bozmaman mümkün mü? Çok gazlı içecekler işiyorsun. <gülüyor> Mübarek. Çok gazlı içiyorsun yani. Sen abdest tutamazsın ki. Ha onun için elli vakit falan sana zor işler yani bunlar. Beşikul otur aşağı sen. O zaman Musa Aleyhisselam'ın çok faydası oldu yani. Hadis Bukhari ve Müslim. Hadi konuş bakalım. İşte Vahabi bile olsa burada durdururum da bunları durduramıyorum. Niye? Bunlar vehabiye rahmet okutturum. Çok cahil. Bu, bunlar ilahiyatçı, milahiyatçı olamaz. Bunlar aşırı cahil. Anladın? Tehlike. Bir şeye inandıkları yok. Ee, onun için Musa Aleyhisselam'ın salavatını, ya onu da yazayım. Bir dahaki sefere, bu sefer gittim. Az. Musa Aleyhisselam'a nasıl salat edilecek? Onun salatını da yazalım ki. E iyiliği var bize de. Rasulullah emrediyor bize sallallahu aleyhi ve sellem. Ama sen dersen Allah'ımız salli ala seyyidina. Muhammed ve seyyidina Musa ve ala İbrahim ve ala seyyidina. İsa Bu da salavat ol yani siz de bildiğiniz gibi okursunuz Ben o bir şey demiyorum Ama özel bir salavatı da var Ben Adem aleyhisselamdan esas Yakında gördüm bir kitapta şaşırdım kaldım Baktım kaynaklı bir hadis Ne diyor? Salevatullahi Ala Adem Bir insan günde üç kere diyor Adem babasına salavat okusa Anasından doğmuş gibi günahsız oldu Hadi onu da dün gördüm Ya Rabbi dedim ne af vesileleri var Eşini babandır da... Öz bir öz babamız mı? Salavatullahi... Siz seyyidine ad'a koyun. Ala seyyidine Adem. Delail'de bir hadis var, onu ayrıta yazdım. Yani bir salavat var. Havva de var. Salavatullahi ala seyyidine... Adem. Üç kere okusam mağfiret olur diyor. Allah Allah. Kaynakları da var. Onun için bu... E, unutmamak lazım. Ama Adem babamız bile ne laf oluyor? Ya Rabbi hakkı Muhammed'in. Lema gaffert Muhammed'in başına ben etmez misin? Sallallahu aleyhi. Ve ya Adem! Levla Muhammed'ün ma cennetten ve ma halaqtu şemsen ve la Ey Adem, Muhammed'i yaratacak olmasaydım Sallallahu aleyhi ve sellem, güneşi de ayı da yaratmayacaktım. Cenneti de cehennemi de yaratmayacaktım. Seni de yaratmayacaktım yani. Ya anladın mı? Onun için halife o zaman Ebu Cafer miydi, neydi? Abbasi halifesi midir e, zannederse. Abbasi olabilir. Medine'ye ziyarete geldiği zaman Lavza'da İmam Malik hayatta İmam Malik Hazretleri çok büyük müştehit İmam Malik hazretlerine dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muvaciyesinde yüzümü kıbleye mi döneyim? Şimdi Vahabiler ikide bir ne yaparlar? Dön yüzünü kıbleye. Ya dön yüzünü de selam vereceğiz daha duayı diyor kişiye bizim kafası çalışmayanlar da dönüyor e, sırtını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıbleye dönüyormuş ki ya ya burada kalplerin kıblesi var ya ruhların kıblesi var sallallahu aleyhi ve sellem sen efendim sallallahu aleyhi ve selleme sırt dönülür mü? git ileride kıbleye dön her taraf kıble efendim sallallahu aleyhi ve sellem mübarek tam yüzünün önünde kıbleye dön orada görevli çeviriyor adamı o da öyle dönüyor Lan, ne döneklik yapıyorsun? sen gitsene düz ileri madem durdurtmuyor seni Sırtını vermemek için ne yapacaksın? Yüzünü dön, selamını verip doğru git. Çünkü arkanı sakın dönme sallallahu aleyhi ve selleme. Ee, halife sordu dedi ki ben yüzümü mü döneyim? Selam verdikten sonra'yı soruyor. Selamda zaten yüzünü döneceksin. Selamda yüzüne vereceksin. Muvacihe ne demek? Yüz yüze demek muvacihe. Hani o büyük e, tam mübarek yüzüne bakan şey diğerlerinden azdı sıttık Hazreti Faruk'tan daha büyük olan efendim yuvarlak tahir edin önünde geliyorsun. Tam ora mübarek cemalin hizasıdır. Sen orada selam vereceksin. Peki selam verdikten sonra dedi, işte salavat okuyacağım, münacaat edeceğim veya dua edeceğim, Allah'a dua edeceğim. Ama ben yüzümü mü, ona mı döneyim, kıbleye mi döneyim? Ne Yani kıbleye dönersen de ne oluyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yüzünü dönmüş oluyorsun. Anladın mı şimdi? Çünkü onun yüzü kıbleye ya. Ne dediğim e, İmam Malik? وَلِمَ تَصْرِفُوا وَجَّكَ anhu. Yüzünü niye ondan çeviriyorsun ki? Ve ve vesiletü ke ve Adem O senin de ebedi ahirette kurtuluş vesilendir. Baban Adem'in de kurtuluş vesilesidir. Ta senin baban Adem'in bile affına vesile olmuş zattan niçin yüzünü döndürüyorsun? Yani ne demek istediğin sallallahu aleyhi ve selleme yüzünü doğru tut kı orada kıbleye arka versen zarar verir mi? Vermez. E İmam mihraptan dönüyor kıbleye arka veriyor. Minberde millete döndüğü zaman kıbleye arka veriyor, öyle mi? Haleka yapıyorsun, zikir halekası. Zikir halekası yaptın mı illa birinin sırtı nereye gelecek? Kıbleye. Onlar ayrı sünnetlerdir. Orada sen kıbleye arka vermiş sayılmazsın. Anladın mı şimdi? Bunları birbirine karıştırmamak lazım. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hakkı ödenmez. Onun için insanlar cennete girseler de Salavatsız geçirdikleri saatlerine, meclislerine hasret çekecekler. Allah Teala bizi pişman olacağımız bir yerde oturtmasın. Amin. Hangi mecliste bulundurduysa Habibini unutturmasın. Amin. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem. Geri ka yarım kalan bir şey oldu mu? Dört büyük meleklere yazacağım Hele ki Ezra özel işimiz var tabii ki. Onu yazmamız lazım. Ona. İnşallah. Dualarım kitabında şey de var, o salavat değil ama sünnet de farzası. Allah'ın Rabbi cibriyle ve mikâhıyla ve israfıyla sünnet, sabah sünnetten sonra okunuyor. O var. O çok önemli bir şeydir. Cehennemden kurtulmak için. Ama melekleri de yazayım. İnşallah. melekleri yazalım. Ül-i peygamberlere yazalım. Unutturmayın. Adem Aleyhisselam Ül-i e girmiyor. Adem Aleyhisselam ile Hava Anamız'a yazalım. Tamam. Ama Hava Anamız'a bozuk musunuz yoksa? Nasıldır? cennette olacaktık, cennetten indirdi bizi falan öyle bir şey diyor musunuz? denmez öyle bir şey anamızdır Allah derecesini âli eylesin çok işler var o işlerde karıştırma seni aşar beni çoktan aştı zaten Enes İbni Malik radıyallahu aleyhi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men salli aleyye fiyyev minel her kim bir gün bana bin kere salat okusa işte haftaya bu gece Cuma geliştiği okuyacak mısınız? Söz verdiniz bak. Adaktır ha. Sen de diyorsun ki ben söz vermedim ki. Sen kendi kendine konuşuyorsun. Beni de bağlıyorsun. Ne beni bağlıyorsun? E kardeşim hepsi sapsız mı bırakalım yani birbirimizi? Bağlıyoruz işte. Güzel bir yere bağlıyoruz. Kötü bir yere bağlamıyoruz ki. E tamam. Lem yemut. O kişi ölmeyecek. Hatta yaramak ademnel cennet. Cennette oturacağı yeri makamını görmeden dünyadan çıkmaz. diyor. Bu bazen melekler geldiğinde kanat açıp cennetteki yeni gösterir, tam ölüm anı. Bazen de ölmeden rüyasında gösterir. O rüyada gördüğüne de itibar et. Bin kere salavat-ı şerife. Okumak sana nasip oldu ise, evet. Efendim, Enes İbni Malik, radıyallahu teala, rivayet ediyor ki, Ebu Talha, büyük sahabi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'le karşılaştı. Kainat efendisi sallallahu aleyhi ve sellem odalarından Hucurat'tan bir odadan çıkıyor. Fakat öyle sevinçli ki bir kere göremedik ya. Allah Allah. Nasıl bir cemal, nasıl bir güzellik, nasıl bir nur, nasıl bir şey acaba ya? Allah. Şeyhlerimizi görüyoruz da onların nuruna bakamıyoruz. Gözümüz kamaşıyor, kafamızı aşağı yiyoruz. Diyorum ya Rabb'i Resulullah nasıldır acaba sallallahu yani Efendi Hazretleri'ne bir nur var, siz yakından çok tabi görmeyenleriniz vardır. Yani yakından gördüm ama böyle dalga dalga dalga yani bakamıyorsun. Gözüne hiç bakamamışık hakikaten. Bak ben 40 sene yakınındayım. Gözüne bakamıyorsun. Öyle bir nur var, nur var mı? Görülmemiş bir şey yani. E şimdi diyorum Ya Rabbi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz görecek nasıl dayanacağız ya? Onun için sahabeden kimse yüzüne tam bakamamış. Ancak Hazreti Ali'mizde Hindib'de bir hale iki tane falan vasfı var. Çok tarif edebilen yok çünkü şemailin tarifi çok zor yani. Nurdan gözükmüyor ki sallallahu teala aleyhi ve sellem. Öyle bir yüzü güzeldi. Öyle bir efendim yani o gün çok neşeli. Sevinçli de olunca gülüyor. Güldüğü zaman da güller açar derler ya bizim efendi hazretimiz. Bazı o gülmeler vardır. O gülmelerine dayanılmaz. Muhammed Hoca diyor ki ya Cübbeli Hoca gemiye binmiş. Bir gemi bindirmiş onlara. Dedim diyor. Bir gülmeye başladı diyor. Gülüyormuş mübarek. Ya dedi sen güldür mübareksin. Allah da seni güldürsün Efendi Hazretimiz. Böyle şurur hali gelir o tabi. Ama dayanamazsın şeyine. Nuruna. Bir sevinçli bir güleç. Dedim yalnız Resulallah seni bugünkü kadar nurlu görmedim. Bugünkü kadar sevinçli görmedim. Bugünden daha güzel halini görmedim. Bu nedir ya Resulallah? Bu sahabe de ne acayip bir şey bu Ebu Talha radıyallahu anh. Dedim ki ya Resulallah zannedersem Cibril bir müjde getirdi. Hemen de yorumu yapmış mübarek. Zannedersem Cibril bir müjde getir. Sallallahu aleyhi ve selleme ne desen sevinecek? Kendisi için olana bile o kadar sevinmez. İlla ne gelmiştir mutlaka? Ümmet için bir şey gelmiştir. Ya. Nam. Buyurdu ki evet. Intalaqa min indi anifan. Şimdi Cibril yanımdan gitti. Yanımdaydı şimdi. Kimle görüşüyor ya? Allah Allah sallallahu aleyhi ve sellem. Görüşür görüşen kim? Şey de yazdım. Bu gelecek dergi Allah Allah. Salatut Taç. Taç sigarası. Dedi ya şey hazreci 21 gün 11 kere okuyorsun. 21 gün sonra Efendimizin Saç-ı Şerif'ini ziyaret etsen 7 kere ziyarette okusan Saç-ı Şerif hareket ediyor. Evliya Allah tespit etmişler. Salatü't-taç. Orada Allah. salli ala sahibü't-taç. Vel mu'rac. Vel burakü vel alem. Okuruz bir beraber şöyle bir makamda okuruz inşallah. Orada ne diyor? Ve Cibril-u hadimuhu. Vel burakü merkebuhu. Burak merkebidir. Cibril hadimidir. Hemen Vahabiler bu çok tehlikeli Cibril'e hizmetçi yapmışlar. Yahu kardeşim vahyi kim getiriyordu? Vahyin dışında binlerce kere ayrıyetten hadisleri de kim getiriyordu? Hepciğdemin gidiyordu geliyordu. E bu, bu hizmet değil midir? Hizmetçi derken sana kapıcı bekçi demiyoruz ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetini gören kimdi? Hazreti Cibril. Bak ne diyor? Daha şimdi yanımdan gitti. Devamlı bilgileri o getiriyor. Bu hizmetçilik kötü bir makam değil ki. Bu Allah ile arasında sefaret ve elçilik. Ama elçilik de bir hizmet değil mi? He? Elçilik hizmetti mi yani? He? Bu, bu manada söyleniyor. Yoksa haşa Hz. Cibril'e hakaret yapan kafir olur haşa. O o manada söyleniyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar büyük ki? Hz. Cibril işlerini görmeye geliyor. فَاَكْبَرَنِيَنَّ اللّٰهُ تَعْلَىٰ قُولُ bana Cibril geldi müjde verdi. Allah Teala buyuruyor ki, mağm müslimin صلى عليه وسلم vahided. İlla sallaytu anab Allah Teala sana müjde gönderdi. Hangi bir Müslüman sana bir kere salat okusa ben ve meleklerim ona on kere rahmet yağdıracağız. Allah mucallaha sen. Muhammedin ve Ali ve sahbihi ve sellim. Nerede bulacağız? böyle bir müjde ya. Enes radıyallahu ta'ala çok ravi, çok rivatçıdır Hazreti Enes. Çok rivatı var Hazreti Enes'in ya. Radıyallahu ta'ala. 10 sene hizmet etti. Anladın? Devamlı 10 sene hizmetinde bulun. Onun için onun yani rivayetleri fazla gelir. Şu on sene ne demek? Her duyduğunu hıfz etmiş. Çok da hafızası yerinde bir de çok genç. Çünkü çok küçükken annesi verdi onu. Küçük olduğu için genç yaşta olunca hafızanı oluyor hemen her duyduğunu ezberliyor Allah Teala Hazreti Enes'e rahmet eylesin kabrini Allah Allah. nur eylesin, derecesini Allah. âli eylesin bu kadar hadis-i şerif ve rivatlerinden onu bütün ümmetimiz tarafından hayırla mükafatlandırsın amin ya bu kadar rivayetleri alıyoruz bunlara da dua etmezsek bu da sıkıntı ha yani bize ne hizmet etmişler değil mi? ya mamin <mâ> min müslümeyni yani <yel> <-yânî> iki müslüman karşı karşıya gelse ma مَا صَعِبَهُ Biri diğeriyle el ele tutuşup da ne yapsa? Tokalaşma yok. Ne var? Tokalaşma ne adetleri? Müşrik adetleri. Böyle. Tokalaşma yok. Sap gibi işler yok. Musafaha. Efendim ederlerse. ve وَيُصَلِّيَانِ عَلَى <gülüyor> musafa Musafaha'da mutlaka salavat getiriyoruz değil mi? Alışkanlık olmuş değil mi? Acayip alışkanlık. Koku sürerken de. Değil mi? Koku sürerlerse de salavat alıştınız, değil mi ondan? Evet. evet. Koku da var, bunlara alışmışız. Keşke her şeye alışsak ya. Girerken çıkar her dakika alışsak keşke. Bir şey unuttuğun zaman, hatı, o bak, hadisi emrediyor, kulağın çınladığı zaman, ya çok var, çok Daha ne yerler gelecek. İnşallah, hadis-i şeriflerde. İki Müslüman karşılaşıp, musafa ederlerse, Nebi sallallahu aleyhi ve salavatla getirirlerse bak müjdeye bak bak bak dinle bak illa lem yabraha, hatta tuğfer levma zunubuma ma tegademe mina ma teekhar o iki kişinin elleri günahları affolmadan birbirinden ayrılmaz nasıl günahları? geçmişleri de gelecekleri de bu gelecekleri müjdesi birçok hadiste olmaz 20-27 noktada Toplamış alimler bu gelecek günahlar meselesini. Gelecek günahlar da yani birkaç izahat getirmiştim size evvelki derslerde hatırlamanız lazım. Gelecek günahlar nasıl oluyor? Yani günahın vuku bulduğu anda bile mağfuren vuku buluyor. Ama burada tabii en bir aklımıza yatacak mana o günahlar kalmayacak çünkü mutlaka onlardan tevbe nasip edecek ve tevbeni de kabul edecek ki bu amele muvaffak etti seni. Buradan ona bir müjde çıkarıyoruz ki kusursuz durmayacak ama günahla da ahirete gitmeyecek inşallah <gülüyor> mutlaka tevbesine muvaffak edilecek o iki kişinin elleri geçmişleri ve gelecekleri bağışlanmadan birbirinden ayrılmayacaklar anladın mı? evet çok yani burada tabi hadis-i şeriflerden übeyb-i nikah radıyallahu rivayet ediyor Dedim ya Resulallah dualarımdan bir kısmını sana ayırmak istedim. Nasıl yapalım dedim? Diyor. Esrülüs ee, e üçte birini, ya bütün dualarım mesela günde kaç saat zikir ve dua yapıyorum. Bunun üçte birini sana salavata ayıracağım yani salavat. Nasıl olur? Buyurdu ki e Maşite. Nasıl istersen dedi. Feyizit defu gayrun artırırsan iyi olur dedi. Dedip ya Allah en nusf yarısını sana ayırsam yani. zikirlerimin, dualarimin yarısını. Bir de şu var Resulullah sallallahu aleyhi ve salavat okuyan aynı anda Allah'a zikretmiş oluyor mu? Evet. Hah orayı çakmazsanız sizi birisi saptırabilir. Arkadaş Allah de ya ula ila illallah da ne bu sıralı salavat güldürür. Ya mübarek zaten Allah'ım diyorsun salliden evvel yani Allah demeden salli olur? <gülüyor> es salatu aleyya ibadetün. Bu hadisi bilmediğinden bu cahiller konuşuyor. Bana salavat okumak ibadettir. Yani Allah onu müstakil ibadet saymış. İnnallahu melâketeu yusallûne ale'n-nebi. Allah buyuruyor benim yüce zatım ve bütün meleklerim o peygambere salat ile meşgul oluyoruz. Allah bir şeyle meşgul olmaz ama o manada değil. Salat ediyoruz. Şimdi Allah Teala namaz kılar mı? Oruç tutar mı? Hacca gider mi? Zekat verir mi Allah Teala ibadet yapar mı? İbadet yapılır mı? İbadet kulluk demek. Allah kime kulluk edecek aşağı? Ama Allah salat selam eder mi? Eder. Allah Teala ile buluştuğumuz tek amel var. Bizim hiç açımızdan ibadet Allah açısından rahmet. Tek salavatta buluşuyoruz. Arkadaş salavatü selam kadar bir amel olabilir mi ki bizzat Allah Teala onu yapıyor? Sen Allah'ın yaptığı hangi iş yapabilirsin? Ya yulledin amelü, bir de bize emrediyor, ey iman etmiş kullar, salu aleyhi ve sallimu teslima. Siz ben muhtaç değilken ona salat ediyorum. Siz onun şefaatine muhtaç etmişim. O siz niye salatsız duruyorsunuz? Onun için Allah mucallalı alayseb. <gülüyor> Muhammedim ala aleyhi ve sallam. Unutmayın beni de hatırlarsınız arada. Yani şöyle hatırlarsınız. Ya bu salavat okumayı da hoca öğretmişti bize. Allah'ım bu adama da rahmet et, mağfiret et bu adam. Belki arada bir şey karıştırırsınız ya. Ya on sene, yirmi sene salamat okuyorsun mübarekler. Bir kere de de ki Allah'ım şu cübbeli affet. Ne var yani mübarek? Kul kula sebeptir ya. Ne diyor İmam-ı Azam Ebu Hanife? Radıyallahu Teala. i̇mam hocası, Hammad mı? He? Radıyallahu Teala. Hammad büyük mü? Beş vakit namazdan bir namazımın peşinde de hammada duayı ihmal etmedim diyor. Niçin? E ilimlerime vesiledir. Onun için vesileleri de devreden çıkartma. Ben demiyorum sana baklava getir, börek getir. Ben demiyorum sana para ver, araba ver. Ben diyorum ki sana mağfiret olmam için dua et. Allah bizi affetsin. Af Habibine layık etsin sallallahu anh. Amin. Hizmetlerimizi daim etsin. Amin. Nazardan muhafaza etsin. Amin. Düşmanlarımızın şerine kafi gelsin. en sünnet düşmanlığı. Bana başka türlü bir düşman olan yok. Bana düşman olursalar, işte yanlış fetva verenler düşman oluyorlar. Yoksa benim öyle normalde düşmanım olmaz. Kimseye fena fenalığım yok. Ama onların fenalık sayıyorlar. Niye ki? Yanlışlarını söylüyorum. Halbuki iyilik saymaları lazım. E sen bu işi bir düzelt, bir düşün, incele bakalım. Belki ahirete tövbe eder de gidersin. Bir daha da elinden olmazsın. Değil mi? Eri Sünnet'ten olursun. Dedim ya Rasulullah yarısı olsa nasıl olur? İstediğin gibi olsun ama artırırsan daha gayrı olur. <gülüyor> Dedim ya Rasulullah اَجْعَلُوا لَكَ الصَّلَاةِ kulla. Şimdi anladın mı? Sadece salavat yapsam, tabi farz namazı kılma demedik. Başka da bir şey yapmasam. Fa farzları yapıyorsun. Sırf salavat yapsam. Bu zikir sayılır mı? Sayılmaz olur mu? Eftali zikir. Bir de riya tehlikesi bile yok yani. Reddolunma riski bile yok. Acayip bir şey yani bu iş. Ben size de hala salavatın ne olduğunu anlatamadım ki. Dünya kadar kitap yazılmış bunda. Ben o zaman bütün duamı sana ayırıyorum ya Resulallah. Devamlı sana salavat okuyacağım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmadı ki yapma öyle. Zaten arttırırsandan adamı oraya getirdi. Radıyallahu anh'ı mevzuyu oraya getir. Dedi iyiden يَكْفِيْكَ اللّٰهُ ذَمْبَكَ وَيَكْفِيْكَ هَمْمَكَ Dedi ki sen eğer bütün duanı bana ayırırsan Allah da senin günahlarına kafi gelecek, günahlarını bağışlayacak, ne sıkıntılı işin varsa sıkıntını halledecek, çözecek. Zaten başka bir şey istemeye de hacet bırakmayacak. Salavat-ı ile meşgul olan zatların dünya ahiret hiçbir isteğe haceti kalmıyor. Ben bunu gördüm. Ben bunu gördüm. Yani Celal Efendi Hazretlerini gördüm. Gönenli Mehmet Efendi. Gönenli Mehmet Efendi Hazretleri sır salavat. Allahu salli ala seyyidina ve ala 10 dakika vaaz ederdi. Toplanır kadınlar mahalle. Çok kadın cemaati vardı. Bir tane de esnaftan biri vardı efendi adına gelirdi. O da latifeciydi. Derdi ki bu gönen ediyorum. Ya hoca efendi erkeklere tabutunda yer kalmayacak kadınlardan. Erkekler giremeyeceğiz. Yani bütün kadın cemaati 10 dakika konuşur. Aşık adam, Allah der, bir salavat getirir. Hadi bir salavat. Ama af olmaya yetiyor arkadaş. He? 10 dakika, 20 dakika sonra, günde dört yere vaaza gider. Salavat-ı Kerim'e, şu zikri yapın, şunu yapın. Ne kadar hizmet etti adamlar ya! Ama öyle insanlar, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle irtibatı olanlar, farklı hoca onlar. İrtibatı kopuk olanlara, ceryan gelmiyor. Bu tarafa tesir gitmiyor. Çünkü işlek bir durum yok. Kopuk. Kopuk çok kötü değil mi yani? Bu adam kopuk adam derler. Allah kopukluktan muhafaza etsin. Amin. Yani muttasıl ekli demek. Munkata kopuk. Yani vuslaç şart, irtibat şart, rabuta şart. Rabuta irtibat işte bağlantı. Mübarek bağlantısız. Olursan kopuk diyorlar adama. Kopuk iyi bir şey değil yani. Değil mi şimdi? Farklı yani. Bir muvaciyede gördüm bir defa göneni rahmetullahi aleykabr-i nur olsun. Amin. Bir kere rastladım yani muvaciyede. ya o yüzü ne kızarmaktan, ne pembelikten, ne beyazdan renkten renge girdi. Ölecek orada ya. Muvaciyede adamlar öyle rabıta üzere zikir yapıyorlar, salavat okuyorlar. Mevla bize de becerettirsin. Dostların hürmetine. Amin. Yani salavata çok devam edersen zaten günahını affedecek. Ahirete müteallik. Günah gitti, ahirette dert bitti. Dünyada da ne sıkıntın var? Paramdır, karım huysuzdur, çocuğum bozuktur, beni Dünyada da ne sıkıntın varsa Allah kafi gelecek. Eşin ne kaldı? Onun için kardeş, sen kendi kendine çok dua diyorsun ama sen kendi kendine ettiğin duaları zor tutturursun bu vaziyet. Yediğinde haram karışmış. Ağzında yalan dedikodu gıybet iftira bulaşmış. Gözün karışık, kalbin çıvı çarşısı. Sen kendine dua edeceksin de, sen Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat oku. O salavat hürmetine işlerini Mevla yoluna koysun. Yoksa kendi kendine açmışsın elini, Ya Rabbi şunu yap bana, bunu yap bana, sipariş sipariş sipariş. Müstecap olmuyorsun. Kabule şayan olmuyorsun. Bak isteklerin görülmüyor. Bak ben şöyle şöyle şöyle istiyorum olmuyor diyorsun. Çünkü sen kabule şayan durumda değilsin. Sen ancak o sevgiliyi aracı yapmalısın. O sevgilinin hatırına sen ancak hacetlerini gördürebilirsin. Vesileyi devreden çıkartırsan sen yanarsın, kaybolursun. Senin Allah'a layık bir durumun yok. Ne diyor İslamoğlu? Araya protokol sokmak istemiyorum. Lafa bak, hicaya gel. He? Hz. Cibril bile protokol sokuyor. Miraç gecesinde Ya Resulallah Buradan ileri adım bile atamıyoruz Sidretül Münteha'da son durak kaldık diyor Kabe ne He Esma sıfat iki yay Ya da daha yakın Kavseyn'e ulaşınca Varır durur gemiler Evednâ'nın bahrine Her giz gemi salınmaz Evednâ zat muamelesi Hz. Cibril zat muamelesine muhatap değil Hazreti Cibril esma ve sıfat tecellilerine mazar. Öz zata Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka Mevla ile mükâlemeden yok. Cemalini dünyada şu ana kadar görmüş Musa aleyhisselam dahil İbrahim aleyhisselam dahil bir defa cemalini görmeyen nail bir peygamber var mı? Yok. Bir melek var mı? Cibril Mevla'yı gördü mü? Bir kere bile görmedi. Li Limeallahi vaktün benim Allah ile öyle anlarım var ki... Mektubatta İmam Rabbani söylüyor. Hadis-i Kutsi'den. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyanı. Hadis-i değil de... Benim Allah ile öyle maka vaktim ve... Vakit derken Allah'a zaman geçmez. Zaman Efendimiz'e geçer. La yese'uni fî mukarrabun. <gülüyor> Vela nebiyyün mursel. Allah'ın en yakın meleği de orada yanımıza gelemez. Mevla mekandan münezze Gönderdiği Rasul olan nebi bile... Yani her nebi ras Rasul değil. Rasul olanlarda bile o anda Mevla ile aramıza giremez. Anladın mı şimdi? Adem Aleyhisselam on ümmet ne yapıyor? Musa Aleyhisselam'a diyor ki onu çok zikret. He? İsa Aleyhisselam'a diyor ki ümmetine emret. Ona rastlayanlar mutlaka iman etsin. He? İsa Aleyhisselam onun ümmeti olayım diye dua edip duruyor. 12 bin peygamber istiyor bunu. İsa Aleyhisselam'a nasip oluyor da kıyamete yakın gelip ümmet olma şerefine de erişecek inşallah yani inşallah temel lüzum yok o erişti zaten erişecek de alışmıştık inşallah dolayısıyla sen böyle bir zattan bahsediyoruz sen de diyorsun ki ben onu araya koymayı görmüyorum ne olacak ben Mevla ile direkt görüşürüm bu nasıl bir iştir sen nasıl Mevla ile direkt görüşeceksin Mevla vebtehule ilvesiyle Allah'a ulaştıracak vesile arayın Rabbim emrediyor bize vesile biz kendimiz uydurmadık ki bunu vesile Allah istahalesin derdi. ne diyelim arkadaş evet bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturuyordu bir adam geldi Allah'ın mağfirliği var Ey Rabbi beni affet beni rahmet et peki salavat okumak vesile midir e ya şimdi ona bu hadise göre ne cevap verecek Hemen man Allah'a direkt giriş yaptı. Bu adam. Bak bu hadis-i şerif Ahmet ibn Hanbel Müsned'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de, Nesai'de, İbni Huzeyme Sahih, İbni Hibban Sahih, Hakim Müstedrek, kaynak bir, bir sayfa dolu. Bak adam hemen ne dedi? Direkt Allah'ım mağfirli, Ya Rabbi beni affed. Namazı bitirdi. Esselamu Aleyküm, Esselamu Aleyküm, Ya Rabbi beni affed, Allah'ım mağfirli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seyrediyor. Dikkat et. Acil değil el musalli. Ey namaz kılan acele davrandın. Ne olacak? Bu duan kabul olmaz dedi. Ama ben namazı bitirdim şimdi. Namazdan sonra dua %100 kabul. Hele ki farz namaz akabinde. E ben Allah'a affet dedim beni. Niye kabul olmuyorum? Dedi ki da salleyte fe Namaz bitti mi otur bir. Önce Allah'a hamd et. Yani elhamdülillahi Hop alim. başka hamdler biliyorsan dolu hamd var. Yap. en kısası bu. Bi Allah'a yakışır şekilde. Yani kemam bihi celali ve celi azim sultan ki hamden yuafi ni'amahu ve yukafi mazil hamden kesiran tayyibe. Dolu hamd var yani. Allah'a layıkıyla hamd et. Sümme salli aleyh. Sonra da bana bir salavat oku. Yani ne demek istiyor? Direkt geçiş yapma. Direkt geçiş yaparsan protokol lazım mıymış? Lazım. Bana salavatı yaptıktan sonra sevınme o. Sonra dua yapacaksın Allah'a. Direkt ey Allah'ım beni affet, bana şunu ver. Direkt yok öyle iş. Bak bu şerif çok sahih. Ondan sonra başka bir adam geldi. Efendim Sallallahu aleyhi ve sellem bazı mescitte oturuyor böyle bakar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kim ne yapıyor, ne ediyor? Ona der gel bakayım sen. Ne oldu? Sen yeniden kıl bakayım. Sen çok patküt kıldın. Ona gelsen ya de. Ona gelsen ni hamd etmedin? Salavatsız hemen Allah'ın mahfili öyle iş yok direkt. Sen olursun bak. O onları seyrediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Mescitte oturduğu bazı kere böyle teftiş için. Sonra bir başka adam geldi. Namazı bitirdi. Allah hamdetti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem salavat okudu. Allah Allahu salli aleyhi ve sellem. Sahabi Selim nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona buyurdu ki "Ud'u bi maşite" Tüceb eyyühe'l musalli Şimdi sen istediğini Allah'tan iste dua et Ey namaz kılan sana mutlaka icabet olacaktır Niye? Protokol koydun çünkü Değil mi? Hamdini yaptın Tevessülünü yaptın Salavat okumak nedir? Kainatın Efendisi'ni sallallahu aleyhi ve sellem Aracı yapmak Onun hürmetine Ona okuduğum salavat hürmetine Ben kabul olmaya layık değilim Ama İki salavat arasında dua mutlaka kabul. Çünkü salavatlar asla reddolunmuyor. olunmayınca aradaki duayı reddetmeyi şanıma yakıştıramam Allah buyuruyor. Şimdi adam diyor ki Allah'ım ala Muhammed ve ala al seyyidina Muhammed. Tamam. Hele bir de derse ki benim ağzımdan dilimden düşmez hiç. Size de lazım. Allah'ım bir hakkı seyyidi Muhammed ve Ali seyyidi Muhammed. Ya Rabbi Muhammed efendimin hakkı için ehli beytin hatıri için. Bunu da dersen var ya kafir-i sadık Allah'ım. Aslı olmuyor. Onların hatırını araya koyuyor. Tevessülü <gülüyor> bi cahife inne cahe'in de azim. Benim itibarımla Allah'a aracı yapın benim itibarımı, benim hakkımı. Çünkü benim Allah'ın indinde itibarım çok büyüktür diyor. Allah Allah. Olmaz mı ya? Kim onun kadar itibarlı Allah katında? Celle Celaluhu sallallahu teala. Aleyhi ve selleme. Evet. Onun için bir salat okudun. Arada dedin ki ya Rabbi ağrıma parmağım ağrıyor bana şifa icat. Peşine bir daha dedin Allahu salli ala selem Muhammed ma aleyhi ve sahbi sallim Ne oldu şimdi? Bu iki salatın reddolma tehlikesi var mı? Arada kalan dua normalde kabul olur olmaz garantisi var mı? Yok. Ama iki salat arasında kalınca Mevla buyuruyor ki Habibime iki kere dua etti. Sevdiğime yapılan duayı reddetmem. Ama arada da bir şey istedi benden. Şimdi benim de şanıma yakışır mı bu ortadakini çıkartın kimse Onu da alın kabul edin. Hacetini verin. Muradını verin, hacetini görür. Onun için biz salavat-ı şerifesiz iş yapmayalım. Allahu salli aleyh. Seyyidina Muhammedin ve Ala Alihi ve sahbihi ve sellim. Evet. Divaatler çok, ben size yine kalan bazı livaatleri okuyacağım. İnşallah rahman. Bugün hepsi bitmeyebilir. Ama hadis-i şerif okunan meclisler. Burada şimdi hadis-i şerif okuduk değil mi? Bu hadis-i şeriflerin bereketiyle inşallah buradan semalara kadar nur çıkıyor. Ve bu mecliste Evliyaullah'tan, hadisçilerden, muhaddislerden Ebu'l-Kasim Abdullah-i Mervezi diyor ki babamla geceleri hadis-i şerifleri müzakere ederdi. Hadis-i şerifleri müzakere ederken devamlı ne okunması gerekiyor? de bir salavat diyor. Resulullah söyle buyurur: sallallahu aleyhi ve sellem sen böyle buyurdu, sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis mücakeresinde hiçbir fayda olmasa, sırf salavat kazancın olsa yine ne yaptın? Köşeyi döndü. Ve İbn-i Cerrah radıyallahu buyurur ki, ben diyor sohbet meraklısı değilim, ders okutmaya da hevesli değilim. İnzivaya çekilip, uzlette sırf meşgul olacağım Mevla'yı. Yalnız hadis ders okutmakta salavat olduğu için, salavat-ı şerifenin faydasından istifade için, hani o zaten seni sevk ediyor o işe, onun için, bir kimseye bile sohbet etmezdim. Bir hadis bile rivat etmezdim. Tek derdim arada salavat okumak diyor. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve Evet. Bizim diyor babamla hadis rivat ettiğimiz yerde bir nur zuhur eder. Konu komşu gelen geçen görür. Bu nur da diyor semaya kadar yani gözümüzün gördüğü noktaya kadar bitişir. Herkes de bunu biliyormuş biliyor musun? Gelen geçen seyredebilir. Gece hadis dersi varsa o evde yani oturuyoruz diyor karşılıklı hadisler. Tabi herkeste de, de budur gözükmüyor. Ama gözükmemesi yok olduğu anlamına gelmiyor. İtikadımız sağlam olsun. Sonra Evliya Allah'tan bir zata dediler ki ya bu zatlar her gece hadis dersi yaparken baba oğul evlerinden yukarı bir nur vuruyor semaya kadar bitişiyor. Her gelen geçen de görüyor yani bu niyası bir iştir ya. Alenen o zat cevap verdi. Dedi ki orada karşı karşıya birlikte okudukları salavat var ya, beraber okudukları. O salavatın nurları göğe çıkıyor. Allahu salli aleyhi Muhammedin ve alâ aleyhi ve Bizim de burada işte ne oluyor? Birçok hadis geçiyor. Bir derste kaç tane hadis-i şerif rivat ediyoruz. O hadis-i şeriflerden de ben okunca siz de okuyor musunuz? Okuyoruz. Okuyunca ne oluyor? Göklere kadar inşallah Rahman ulaşıyor. Kainatın efendisi her şeyden haberi var, var, var, var. Ebu Ali, el ibn Ali Ali'yle attar, radıyallahu anh, bunlar büyük muhaddisler önceki dönem, diyor ki, Ebu-Tahir El-Muhallis diye bir zat var, muhaddis, hadisçi. Eliyle, hattıyla bana hadisler yazdı, ben ondan ders istedim, hadisleri yazdı, rivayetini yaptı. Baktım ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in bahsi gel gelince biz ne diyoruz? Sallallahu aleyhi ve sellem, yetiyor. Bu, baktım diyor, hangi hadiste gelmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? İsmi şerifi gelmiş, yanına ne yazmış? Teslimen kesiren, kesiren, kesiren. Ama her hadiste böyle yazmış. Bu da tabi mesele yani çünkü neden? Kağıt çok o zaman, kolay, bulunmuyor, kağıt pahalı. Yine burada derste geçiyor. Adamın biri hadisçi Hadis ilmi tahsil ediyor Ama ne zaman e, Efendimizin ismi gelse salat okumadığı gibi yazmıyor Niye yazmıyor? Kağıta acıyor Cimrilikten Çünkü çok salavat geçiyor Kağıt da pahalı Her dakikada kağıt bulamıyor Sonra ulema evliyaullah diyorlar ki O adamı gördük Eline kangren vurmuştu Elini hiç kullanamaz hale gelmişti yani ya. Acıyor ki O sana her şeyini feda etti Sabahlara kadar senin için ağladı şefaatini bile oraya sakladı bir makbul dua yüzdeyiz, bu kadar çile çekti onu da bile kullanmadı her peygamber kullandı bir tek o kullanmadı ahirette çok zor iş var ümmetimi nasıl kurtaracağım sen şimdi bu kadar hakkın karşısında bir salavat okuma ağzını acıyorsun veyahut da elini acıyorsun veyahut da kağıtını acıyorsun yazıklar olsun sana ya cimrinin en cimrisi benim adım yanında anılıp da bana salat okumayandan daha cimri olur mu diyor. Allah salla aleyhi ve sellem. Ve ali ve Aman ya Rabbi. Ya. Şimdi baktım diyor. Bu Ebu Tahir Hazretleri bana diyor yazıları göndermiş. Sallallahu aleyhi ve sellem yetmemiş. Her yerde ne yazmış? Teslimen kesiran kesiran kesiran. Bayağı bir kağıt gidiyor ha buna. Her hadiste dolu. Dedim diyor efendi Hazretleri. Ben bu kadar hadisçi gördüm, muhaddis alim gördüm. Sallallahu aleyhi ve sellem hani yeter. Sen burada böyle bir ilave yapmışsın. Bunu hikmetinden sorabilirim miyim? zat bana dedi ki ben yaşım genç iken talebeliğimde hadis yazıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ismi gelince salavat etmiyordu. Çocuk gençtim yani talebe. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi rüyamda gördüm. Yanaştım selam verdim. Yüzünü çevirdi böyle. Öbür canipten geldim, selam verdim. Yüzünü çevirdim böyle. Bu sefer dedim ki olmadı. Tam önünden gideceğim dedim. Geldim, tam önüne çıktım. Ya Nebiyyallah limetüz bir uve cekani. Niye yüzünü benden çeviriyorsun? Her şeyden haberi var mıymış bak. Buyur, لِنَّكَ اِذَا دَكَرْتَن۪ي ف۪ي كِتَابُكَ لَا تُسَلَّىٰلِهِ Yazılarında benim adımı geçiriyorsun, bana salat yapmıyorsun. Yazıyla salavatın da çok acayip fazileti var. Hadis-i Şerif'te ki, ''Men sallâ aleyhe fî Kim bir yazı yazarken o S.A.V'ler o işi görür mü? Görür mü? S.A.V'ler mekruhtur. Sallallahu aleyhi ve sellem. İslamoğlu ne diyor? Bir de falan yazıyorlar hiç yazıyorlar. Yağcılık diyor, yalakalık diyor. Ya S.A.V'ye bile tahammül edemiyor. Hadi desek ki S.A.V olur mu? Ayıp ya! Açıktaan salli Allahu Aleyküm yazsana. Bizim kitapların yarısı salli Allahu Aleyhime gidiyor bizim kağıtların. Bir tane seave var mı? Dergide bile bir tane seave. Ben kendi yazımdan besim. Diğer bütün yazıları kontrol edemiyorum. Yani kendi yazımda 40 sayfa 50 sayfa tutuyor muat ya? Ben de canım çıkıyor. Dolayısıyla ben herkesi kontrol edemem. Benim bir yazımda seave var mı? Mekrutur ya efendim. Onu bile hazme demiyor. Ne seave diyor? Yalakalık, yağcılık işleri. Ya yalakalık, yağcılığı ben ağaya, paşaya mı yapıyorum? Vekile mi yapıyorum? Kefile mi yapıyorum? Yalakalık, yağcılık ne sözdür ya? O benim peygamberim ya sallallahu aleyhi ve sellem. Ben onu seviyorum, onun için yapıyorum ya. Allah Allah. Ne hazımsızlık. Her kim bir yazıda bana salat ederse, LEM TEZELİL MELAKETÜ TESTEĞFÜRÜLÜ MADAM ESMİ Fİ ZALİK EL kitap İnşallah bizim ondan... Epey bir gel gelirimiz olur ahirete müteallik. Benim adım ve salavatım o kitapta yazılı durduğu sürece melekler onun günahlarının bağışlanması için Allah'tan mağfiret talep ederler. Ey gibi alimleri görüyor musunuz? Onun için ve inne fil bar. Hangi alim? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bağlı olan alim, onu seven alim, salavat okuyan alim. Sevgisiz iş olur mu? O alime göktekiler, yerdekiler istiğfar eder. Denizdeki balıklar bile istiğfar eder. Onun için sen alimle uğraşmaya kalkma. Eğer Allah adamıysa, eli sünnet itikadındaysa günah kusuru olabilir. Kimse peygamber değil. O zaman sen onunla uğraşma. Meleklerin bile istiğfar ettiği, balıkların bile istiğfar ettiği, karıncaların bile yuvalarından istiğfar ettiği adamın, merak etme, sana ihtiyacı olmaz ahirette. Sana işi düşmez yani. İşi düşeceği yerlerle bağlantıyı kurmuştur yani. Sen merak etme Efendi Hazretleri Boşuna demiyor ki hocalar Hocaların sabunu yanında olur Kirlenmezler demiyor dikkat et Hocaların sabunu yanında olur Çünkü ilim ne yapıyor adamı Mutlaka hakka hidayet ediyor İlim nurdur Onun için tabii ki itikadı bozuk adama Bu nur verilir mi? Verilmez İlim verilir ama nur başka bir şey Hidayet başka bir şey Takva başka bir şey Mahabbet başka bir şey Tazim başka bir şey Edep bambaşka bir şey İlla edep, edep, edep. Edepsiz mahrum olursun. Ya peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem diyene yalaka, öbürüne yağcı, öbürüne bilmem neci böyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevgisinden bir şey yapıyorsa adam, sen buna nasıl yalakalıkla itham ediyorsun? Kainatın efendisinden bizim bir dünyada menfaatimiz var mı? Yani dünya bakımından bir şey istiyor muyuz ondan? Biz şefaat istiyoruz, nimet istiyoruz, ahiret istiyoruz, rıza istiyoruz, ruslat istiyoruz. Biz başka bir şey istemiyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama biz ona bu şekilde sevgili davranırsak o bize ikram eder mi? Eder. Mevla taala iki cihanı ona muşakar etmiş. İstediğine istediğini ver demiş. Yarın ahirette şefaat kapısını ona açtırıyor. Anahtarları ona vermiş. Hamsan canını ona vermiş. Kerem sancanı ona vermiş. Eneseyd öyle dedi Adem yemil kıyam. Kıyamet günü Adem olan efendisi benim. Adem ve men dunehu Adem ve ondan sonra bütün enbiya veliya Hepsi benim sancağımın altına girecek. Ve lafakir, iftihar için söylemiyorum. Allah bana vermişti. Hepsinin de söylüyor peşinden diyor ki iftihar için söylemiyorum. Ve mefatihi hüvemeydin biri. Bütün anahtarlar benim elimde. Cennete ben girmeden kimse giremez. Ben şefaat etmeden kimse erişemez. peygamberle bile şefaat edecek ben başlatmadan hiçbir peygamber bile şefaat edemez. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz ne yapacağız yani? Biz onu aracı yapmadan nasıl hayat süreceğiz? Biz onsuz nasıl bir yaşantı tasavvur edeceğiz? Biz cennete de girsek ona muhtaç olacağız. Biz mahşerden cennete nasıl gideceğiz onsuz? Burada duralım, dikkat edelim şimdi. Biz kimden bahsediyoruz? Biz da alimden, şeyhden bahsetmiyoruz. Biz Muhammed Mustafa'dan bahsediyoruz. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ne kadar anlatsak az, ne kadar tarif etsek az. Onun için... Sen bana salat etmiyorsun dedi. Ben o gün bugün mutlaka sallallahu aleyhi ve sellem'eden sonra geçmişleri telafi için teslimen kesiran kefira böyle yazar oldum evladım dedi diyor. Allah Allah nasıl bir alimler ne haller başlarına gelmişler. Yani hep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görüşmüşler. Efendim ne diyor? Abdurrahman bin Muhammed bin Ali'l-Üdfüri Ebu habbas el-Hayyat diyor, eski büyük alim, Ebu Muhammed İbni Reşik Hazretlerinin sohbetine geldi, dersine geldi. Şeyh Efendi ona çok ikram etti. Sonra dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyamda gördüm. Buyurdu ki, ahdır meclis İbni Reşik, İbni Reşik'in sohbet meclisinde bulun. O sohbetinde bana şu kadar şu kadar salavat okuyor ve okutturuyor, onun dersini kaçırmadı. De. Ben emirle geldim bu derse. Yoksa ben evden çıkmıyorum, bir yere bağıza derse gitmiyorum. Ama emir var ki senin derse gelecek. Çünkü neden salavat okudun? Kâinatlı efendisin, diyorum sana salata selama cevap veriyor. Deftere yazıyorum, ismini kaydediyorum diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem, senden haberi olmaz mı? Bu kadar hadis-i şerif var. Onun için siz de ben hacı değilim, hoca değilim zannetmeyin. Sizden de haberi var. Ne kadar salavat okudunsa haberi var. Adam biri, çok önemli bir kıssadır. Aç açık kaldı, perişan oldu fakat e, salavat-ı çok meşgul olurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ne buyurdu rüyasında geldi dedi ki git İsa İbni Vezir'e o zamanın vezirlerinden ama çok şey bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok bağlı devamlı salavat getiren bir vezir e, git ona selam söyle sen her gece şu kadar salavat ediyordun bu ge felan gece güç bulamadın yani salavatı biraz ihmal ettin ama o şifreyi sana vereyim ki onu kimse bilmiyor bir tek ben biliyorum ona onu söyle senin işlerini görsün diye. Adam gitti falan, oynuyor. vezirin kapısında senin ne işin var, kimsin, nesin, şusun, musun? Ya özel bir selam var, özel bir selam var arkadaş. Sen git söyle falan, neyse o zaten mütevazı bizzat ama kapıda kapıcılar var. Görüş dedi. dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sen bana her gece şu salavat ediyordun, şu gece biraz ihmal ettin. Onun telafisi için benim sıkıntılarım var, beni sana gönder. Aman ya Resulallah dedi. Ya ben bunu kimse bilmiyor dedi. Benim hanımım da bilmiyor, çocuğum da bilmiyor. Ben her gece bir virdim, salavatlarım var. Falan gece okumadım. Diyor ki sen onu hatırlat ona. O anlar işi diyor. Baksın senin işlerini görsün. Altınlara boğdu adamı yani. Ya. Arkadaş eskiden vezir de vezirdi ya. Değil mi? Halife de halifeydi. Emirül müminin vardı. Resulullah s.a.z.m. gelir gelirdi. He. Git derdi şuna işini görsün. Giderdin işini görürdü. Şimdi gitsen hadi be hurafeci bana rüya anlatma diyecek. Kapıdan kovacaklar zaten. Ah gidi muhabbet, ah gidi itikat, ah gidi samimiyet, tevazu. Ya ey gidi tevazu. Allah Teala biz nasıl olursak bize öylelerini nasip eder. Biz kendimizi düzeltelim Allah başımızdakileri ıslah eder. Öyle mi? Siz nasıl olursanız öyle yöneltilirsiniz. Allah Teala Hz. Fatih gibi adamlar da nasip eder, veliler nasip eder, alimler nasip eder, daha ne mübarek insanlar nasip eder. Değil mi? Biraz biraz düzeliyoruz, biraz biraz düzeltiyorlar değil mi? Mevla düzeltiyor. Biz biraz düzelince Mevla biraz düzeltiyor mu? He? Ya abdestsiz, huzursuz cenabetlerden kurtulduk eşindik tamam, tas tamam olmazlar. Ama işte bir anlı secde, abdest, namaz, bir Allah falan şimdi. Biz bunu yeterli görmüyoruz. Ya Rabbi bize veliler gönder Ya Rabbi. Hayır. Salihler gönder Ya Rabbi. Hayır. Müttakiler nasip eyle Ya Rabbi. Hayır. İslam alemine medet olacaklar nasip eyle. Hayır. Bizi evliyadan aşağı kurtarmaz Ya Rabbelane. Peygamber gelecek hali yok. Ama en yüksek seviye istedik mi? Allah veliler nasip etsin. Hayır. Peki, adam gece yatar sabaha onu evliya yapabilir mi? Yapabilir. Ya Rabbi sen kalplerini çevir Ya Rabbi. Ehli sünnete tam döndürüyor Ya Rabbi. Ehli bid'ati onlara fark ettir Ya Rabbi. Ehli bid'atin hilelerine kandırttırma Ya Rabbi. Amin. Amin. Hayırlı müsteşarlar nasip eyle. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. En büyük dua arkadaş. Bakın İsmet Garibullah Hazretleri Sultan Abdülmecide dua etmekten dili kurudu. Çünkü neden? Baştaki salih olursa bütün insanlara o salah ve hidayet ne olur? Bulaşır. Bu insanlar neye göre gider? Yöneticisinin yoluna göre gider. Ennaş ala sülük ki? O Allah derse bu da peygamber de der. Allah demeyen adam rastlarsa o da hiç demez. Bu millet yöneticilerin yoluna gider. Allah Teala ya Rabbi, yöneticilerimiz de salih eyle. Amin. Bizleri de salih eyle. Amin. Hepimizi hayırla ıslah eyle. Amin. Şerden gazabından muhafaza eyle. Amin. Habibin sallallahu aleyhi ve selleme, bizi ecdadımız gibi bağla bizi ya Rabbi. O kutsal emanetlere olan saygı gibi O padişahların kendilerinin o mukaddes emanetlerin bulunduğu odaları süpürmesi gibi Onların süpürgeden ki tozları bile Efendim saklayıp kefenlerine koydurmalarını vasiyet ettikleri gibi O hırkayı şeriflere öyle baktıkları Sakalı şeriflere, saçı şeriflere Canlarından ileri baktıkları gibi Aynı hürmet ve edebi tazımı takındır bize ya Rabbi e. Amin. Amin Edeb gitti, tazım gitti, saygı azaldı Bizim de dünyada itibarımız azal. Şimdi yeniden biraz biraz canlanacak. Bu hürmet ve saygı gelirse Allah'tan gelecek. Vesile kim olacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hürmetimiz ve tazimimiz olacak. Biz ona değer verdiğimiz kadar Allah bize değer verecek. Çünkü onun sevgilisi ancak odur. Biz direkt sevgili değiliz. Biz direkt sevgili değiliz biz. Biz aracıyla sevgili olabiliriz. Sevileni seversek, sevgiliyi seversek فَتَّبِعُونِ يُحْبِذْكُمُ sırrna erersek siz bana benzeyin. Siz bana uyun Allah da sizi sevecek. Ayetiyle amel edersek sevileceğiz inşallah. İnşallah. Daha ne diyeyimse. Ama buradan size ibret olsun ki Evet. Haseni bin Raşid Hazretleri yani bu zat vefatından sonra güzel halde görüldü. Gören zat kim? Ali bin Yakub el-Varrak. Diyor ki ne biz e, sordum ki sen nasıl böyle bir güzel haldesin? Ne rahat bir haldesin? Dedi ki ben Nebi sallallahu aleyhi ve çok salat ederdim. Ondan dolayı çok rahat ettim ahirette diyor. Bütün kapılar bana açıldı. Muhammed Yahya Kirmani. Bunu da bitirelim. Tamam. Bu mübarek zat diyor ki: Ebu Ali İbni Şaden büyük velilerden bir zat. Bunun huzurunda oturuyoruz. Kim tanımıyoruz? Bir genç delikanlı geldi içeri gir. İçimizden kimse o delikanlıyı tanımıyor. Bize selam verdi. Dedi ki: "Ebu Ali İbni Şahzan hanginiz?" Cemaattekiler onu gösterdik. Dedi ki: "Ey ve şeyh, ey şeyh efendi, bu yazılanlar ve 700-800 sene evvel, bu da kaç yüz sene evvel gerideki muhaddisleri yazıyor. Bu kendinden çok evvel. Yani Hafız İbni Beşgüval diyor ki: "Bana Ebu Ali İbni Sukra icazetle bildirdi." Burası kıssalar bu. Rüyaları rüya zannetmeyin. Hadis rivayeti gibi rivayet. Ona Ebu Abdel Hümeydi anlattı. Ona ve bu Bekir anlattı. Ona o da diyor ki bana Muhammed Yahya el Kirmani anlattı. Arada aynı bu, Buhari'deki hadis senedi gibi. Dikkat edin. Ben size burada hurafe şeyler anlatmıyorum. Dikkat edin. Başınıza gelince görürsünüz. Evet. Ebu Halib bin Şahza'nın yanında oturuyorduk. Genç geldi selam verdi. Hanginizsiniz? Dediler bunu. Dedi ey şeyh. O delikanlı söylüyor. Ra'itu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. gördüm sallallahu aleyhi Şeytan benim suretime giremez. Men ra'ani fa qadra'l hak. Beni gören hak görmüştür. Fe inne'ş şeytan la temessalu bi. Şeklime bürünemez. Fakale bana dedi ki sen sel anebi Ali İbni Şazan. Rüya da hep böyle söylüyor. Ne görüşüyor o lan ne gör? Sallallahu aleyhi Bir tane büyüklerden biri ne diyor? Gördüm buyurdu ki ''Gel şu benim ve bana çok salat okuduğun ağzından öpeceğim.'' Ya. ''Kazıyaz'a ne dedin? şifa Şerif'i yazdın diye rüyasındadın. ''Sen cennete sana söz veriyorum.'' dedim. ''Benim çok hakkımı ödedin.'' dedim. Dedi. Sen bu adamlara diyeceksin ki ''Abartmacılar. Üç Muhammed'in biri. Bilmem ne.'' ''Hey gidi. Sen yazlarla, efendim İbn-i İmam Suyutiler'le İm, i̇mam Nisaburil elle İmam Nablusil elle Onlar nerede ahiret? Sen ben nerede? Sen nasıl adamlar adamla hakaret edersin? Resulullah hakkını ödemeye çalışmışlar sallallahu te aleyhi ve sellem Resulullah bana buyurdu ki Ebu Ali İbni Şazan diye biri var git ara sor ona kavuştuğun zaman benden selam söyle benden selam söyle ben dedi başka bir şey yok emanetçiyim selam söyledim o delikanlı gitti e, Ebu Ali İbn Şazan Hazretleri başladı ağlamaya, ağlamaya, ağlamaya. Dedi ki ya hiçbir tabii biz diyor derste oturuyoruz. Ben bu selamı hak edecek hiçbir amelimi bilmiyorum. Ancak hadis kıraatına, hadis derslerini müzakerede çok sabretmişim. Çok sabretmişim. Hayatımı vakfetmişim hadis-i şeriflere. Bir bu var, bir de ne zaman ismi anılsa, ne zaman bahsi geç, ne zaman hep salatü selam salatü selam belki dedi bundan hak etmiş olabilirim dedi. Zaten bir iki ay veya en fazla üç ay sonra da vefat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi. sallallahu aleyhi ve sellem onun için bizden gafil değiller Bizim ne yaptığımızı Mevla onlara bildiriyor Mevla melekleri şahit ediyor da Resulullah şahit etmez mi? sallallahu aleyhi erselnake şahiden ve mübeşrivene zira ben seni ümmetine şahit gönderdim buyuruyor ayeti kerimede şahit görmeyen olur mu Görmeyene şahit denir mi? O zaman o bizden haberdar. Özellikle, hani sen yemişsin, içmişsin, belki bu gece evde patlıcan salatası var, bilmeyebilir. Ama salatu selamlardan mutlaka haberi var. Tû razû aleyhâ mâlikum vel Her sabah akşam amelleriniz bana gösteriliyor. Bu hadis sahihtir. Bu hadis sahihtir. Her sabah akşam amelleriniz bana gösteriyor. Fein ve ceddu'a khayrun hamiddullah. İyi haberlerinizi alınca Allah'a hamd ederim. İnşallah o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hamdini artıralım inşallah. Amin. Yani hep iyi amel yapalım, hamdini artıralım. Ve ve ceddua kötü amellerinizi de gösteriyorlar. İstağfartuleküm. Ben size beddua etmem. Ben sizin için mağfiret talep ederim. On üçündür ki, hayatı da hayır oldu. Vefatı da hayır oldu. Berzak aleminde de bize şahit oldu. Oradan da bizim hacetlerimize, Allah ile aramızda aracımız oldu. Sallallahu aleyhi ve sellem bizim için ölmemiştir, bizim için bitmemiştir, bizim için iyilikleri bitmemiştir. İyilikleri, selamları, bereketleri üzerimize yağmaktadır. Biz onun tecellilerine, bereketlerine mazhar bulunmaktayız. Biz görüyoruz bunu. Bize gösteriliyor bu. Biz hayatımızda bunları gördük. Biz bu muhabbetin, bu sevginin karşılığını bulduk. Biz bir yaptıysak bin karşılık geldi. Bizim en ufak bir amelimize, hayrımıza kat katıyla mükafat verildi. Çünkü biz bunu dünyada da zuhur eden şeyler var. Alametler var, belirtiler var. Ben de bunu yazdırdım. Yazdırırken bu bazı rivayetler dergide çıkacak. Dergiye yazdırdım. Efendim, şimdi ben de bilmiyorum hak etmiş değilim ama bir selam bekliyorum. He? Bir selam bekliyorum. Efendim, çok müdafaa etmeye çalışıyorum. Çok muhabbetini yaymaya çalışıyorum. Ona hakaret etmek isteyenlere çok cevaplar vermeye çalışıyorum. Kendimi müdafaa etmediğim kadar, en sevdiklerimi savunmadığım kadar, ehl üstünde düzene üzerine çalışıyorum, gayret ediyorum yani. Salimat-ı çok hizmet etmeye çalışıyorum, muhabbetinden bahsetmeye çalışıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum, yani sevdirmeye çalışıyorum inşallah. Bizi de severler inşallah. Bir selam gelir inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gafil değildir haşa. Mutlaka ki bu ameller kendisine arz ediliyor. Allah Teala Habibi'ni bizlere hayırlı şahit ve hayırlı şefi eylesin. Ay. Amin. Bu mübarek gecemiz Erebi'ül gecesi, mübarek Mevlid ayı gecesi, mübarek Cuma gecesi, o Cuma gecesi, eksiru aleyhissalâtiyevmel Cuma. Cuma günü salatınızı bana çoğaltın. Ne hadis şerifler, ne hadis şerifler, ne hadis şerifler. Hepsi inşallah birkaç hadis şerifler daha kuracak inşallah. Önümüzdeki e, Mevlid gecesinde de, e, yani, tabi Bursa'daki de canlı veriliyor, herkes Bursa'ya gelemez. Oradan da dinlersiniz inşallah Orada da bazı şeyler anlatılır Sinan Erdem'e inşallah Mevlid-i Şerife tazım için Resulullah s.a.m. muhabbet için Niyet ederek, kast ederek Onun sevgisi uğruna insanların günahlara düştüğü Hristiyan merasimlerine katılmak için Vakit, saat, özel imkanlar ayarladığı, sunduğu Bir gecede biz onun sevgisiyle Buluşacağız inşallah İnsanları davet edeceğiz İnsanları çağıracağız onun ümmetlerini, kaçak ümmetlerini ona getireceğiz. Kaçak ümmetleri. Mevlane vuruyor. buyuruyor? Bir kaçak kulumu bana getirirsen ey Davud, seni ibadet edenlerin en mücahidi yazarım. Bir kaçak kulumu bana getirirsen. Bazı kullar kaçmışlar, namazı kaçırmışlar, itikadı bozmuşlar, muhabbeti kaybetmişler, sevgisiz kalmışlar. Onları çağıralım, Allah için yalvaralım. Efendim buraya çağırın desem yer yok. Ama orada belki 20-30 bin kişilik yer var. Onun için burayı Allah ve Rasulünün aşkı ve mahabbeti uğrunda dolduralım. Allah içimizi dışımızı nur doldursun. Amin. Ölmüşlerimizin kabrini nur doldursun. Amin. Orada okunan, okunacak mevlidler ad-i kerime hadis-i Ad Allah Teala manileri izale eylesin. Amin. Yardımcıları ziyade eylesin. Amin. Sizin kelamlarınıza, davetlerinize Allah'ım öyle bir tesir yaratsın ki Kimi çağırırsanız seve seve gelmeyi nasip et. Onları da namaza başlatsın hidayet eder. Amin diyen dillerinizi nar-ı cehennemden azat eder. Amin. Subhan rabbil ala murselin min min ve nayouze bıkmın el nahr ve sallallahu aleyhi ve nayouze Allahümme me'a qadaytana em qadayfece ala akıbete uraş eda. Allahümme rabbena etenemle nünke rahmeteme heyilene emin emrinâ roş eda. Allahümme rabbena etimülenâ nûrana ve firlenâ enneke alâ külşeyin kadîr. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri de bu yakındadır. Kandil geceleri gidiyoruz. Geçen haftadan dedik onu hatırlamadık. Onbarek de biraz içeride bir gizli yerdedir. Zeyrek'te. İmam Masum Hazretleri'nin efendim halifesinin halifesidir. Çok büyük velilerdendir. Ve nispeti imam Rabbani'den geliyor yani e, Dolayısıyla ne buyuruyor? Rabbimle ahdim var Bizim kabrimize bir Fatiha dahi Okuması nasip olanları Rabbim ahirette bize unutturmayacak diyor Onun için ziyaretlerini ihmal etmeyelim Velileri ziyaret edelim kabir şefleri ziyaret edelim Allah Teala'nın dostlarının Mahabbetiyle, sevgisiyle Ya Rabbi dostlarının sevgisini kalplerimize idhal eyle Amin. Düşmanlarının sevgisini kalplerimizden İhraç eyle Amin. Sevdiklerini sevdir bize, yerdiklerini yerdir bize ya Rabbi. Amin. Sevmediğin bir kişiyi sevdirme bize ya Rabbi. Amin. Sevdiğin bir dostuna buğzettirme bizi ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi'le Alim dostlarına bağışla bizi ya Rabbi'le Ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. Sen Fazbu Kerem'inle sohbetlerimizi dinleyenlere hidayetler halka ile İnsanlara dinletenlerin maddi manevi sıkıntılarını, müşkillerini hall eyle. Allah'ım bu yola davet eden, bu yola getiren, sohbetlere, radyodan olsun, televizyondan vesaire, internetten. Nereden insanları bu sohbetlere tevcih eden, yönlendiren, teşvik edenler varsa onların da ya Rabbi bu hayırları hizmetleri hürmetine, zürriyetlerini kıyamete kadar dininden ayırma ya Rabbi. Hayır. Bu yolda sabit eyle ya huzurlanı Huzurlarını daim eyle. Hayır. İki cihanda sıkıntı gösterme ya Rabbi. Hayır. İki cihanda maddi manevi darlığa düşürme ya Rabbi. Hayır. Biz de onlara dua ediyoruz. Sen bu dualarınızı kabul eyle ya Rabbi. Hayır. Ve ya hayran nasirin. Ee, ümmetin saadeti ve selameti Tabi Suriye'nin selameti Irak'ın bütün el i sünnetin kurtuluşu Efendi Hazretlerimizin güç kuvvet bulması için 20 milyon kelime-i tevhid zikri yapılmış Kabul eyle ya Rabbi Amin. Bu muradı hasıl eyle ya Rabbi Amin. Sen en yakın zamanda ya Rabbel Alemin Kardeşlerimizin niyet ettiklerinden Ala şekilde imkanlar nimetler, kuvvetler, kudretler İhsan ile. Amin, Amin. Ve Assalatu As vesselam Aleyk ya Resulallah Assalatu vesselam Alaikum ya habib Allah salatü sallam. Alaikum ya ve al-akhirin. Subhanarabbika Rabbil ve sallamnu alimursalin. Alhamdulillah Rabbil alammin. Allahumma cülbü ve barik. Allahumma cülbü sallim ve barik. Allahumma cülbü ve barik. ve barik. ve ve Amin. Sallallahu